Oh yeah. I Kainat, bugün 15 Ocak, Cuma. Yıl 2021, ay 1, gün 15, Kasım 69. 1442 Hicri, cemazi Lahir 2. 1436 Rumi, Ocak 2. Kirli, kirli Havayla Savaş Haftası. Fırtına. Günün Sözü. Adaleti, ödün yani taviz istemeden yerine getir. Solon. Günün Tarihi. 119 yıl önce bugün 15 Ocak 1902'de şair Nazım Hikmetran Selanik'te doğdu. 3 Haziran 1963'te Moskova'da vefat etmişti Nazım. Günün malumatı. Hava kirliliği ile savaş haftası. Hava kirliliği motorlu taşıtların egzoz gazları sadece rant amaçlanarak yapılan plansız kentleşme, fosil yakıtlarının kullanımı, ormanların ticari amaçlı projelere feda edilmesi gibi nedenlerden oluşur. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu etkenleri azaltmak için, memleket çapında arazi kullanımının daha geniş bir kitleye faydalı olacak ve çevreye en az zarar verecek şekilde planlanması, kömür ve petrol yerine güneş ve rüzgar kaynaklı enerjiler kullanılması ve hepimizin lüzumsuz enerji kaybı gerektiren uğraşı ve hayat tarzlarından kaçınmamız lazımdır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 You have to change society. You have got to change the law. Bodies may be gone, but their spirits still live on. Kez, açık Radyo Burası 95.0 Açık Radyo ar açıkradyo.com.tr Ve evlerden yapıyoruz Büyük ölçüde Covid şartlarında ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Ferya Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andre Gretsko da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Primal Scream grubundan bir İskoç alternatif rock grubundan Star adlı yıldız adlı parçayla yaptık bir kısmını çalabildik yani sen e, her kardeş bir yıldızdır her kız kardeş hemşire de bir yıldızdır e, hemşire kardeşimiz Rosa Malcolm X Dr. King gösterdiler ki biz değişimi getirebiliriz toplumu değiştirmek için Değiştirmek zorundasın hukuku, kanunların durumunu ve her e, isyancı rüya gören, hülya görenlere güçlü olmalarını, cesur olmalarını ve devam etmelerini, bilinçli olmalarını kaosta İngiltere içerisinde de hitap ederek bitiriyordu, Çalmadık, çalamadık o kısmını. Ee, bir insanın e, bir ülkede bir özgürlük savaşçısı başka birisinin de teröristidir. Ve terör kraliçesine de seslenen bir bitiriyor bitiriyordu yazıyı. Biz ama bu yıldız şarkısını neden çaldığımızı şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına bakarak görelim. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı Türkçesi Süleyman Doğru Sel Yelincilik Yıldızlar Plat nehrinin kıyılarında Poni yerlileri yaratılışı anlatıyorlar. Şafak yıldızıyla gün batımı yıldızının yolları asla ve asla kesişmiyordu. Bunun üzerine tanışmak istediler. Sevimli ay buluşma yolunda onlara eşlik etti ama yolculuğun tam ortasında onları uçurumdan aşağı attı ve bu şakasına geceler boyu kahkahalarla güldü. Yıldızlar cesaretsizliğe kapılmadılar. Arzu uçurumun dibinden gökyüzünün tepesine kadar tırmanacak gücü onlara verdi. Orada yukarıda öylesine güçlü bir şekilde birbirlerine sarıldılar ki hangisinin hangisi olduğu artık anlaşılmıyordu. Bu kucaklaşmadan da dünyanın yayaları olan Bizler Doğduk. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı Türkçesi Süleyman Doğru Sel yayıncılık. 2021 ajandasından da bir söz okuyalım, günün sözünü, Hayat Memat ajandasında, günün sözü değil, günün dizeleri diyelim, Nazım Hikmet'ten. En acayip gücümüzdür, kahramanlıktır yaşamak, öleceğimizi bilip, öleceğimizi mutlak Nazım Hikmet'in de doğum günü bugün zaten. Şimdi tarihte bugüne göz atalım. Evet 1902 yılında bugün işçi sınıfının ve özgürlüğün şairi Nazım Hikmet doğdu. Nazım, Nazım Hikmet ana akım medya ve sanat çevrelerinde aşkın şairi diye biliniyordu. Milliyetçi sol çevreler tarafından da vatan şairi olarak anılsa da o hep sıradan insanların, işçilerin ve devrimin şiirlerini yazdı. Daha ilk gençliğinden itibaren şiirler yazmaya başlıyor Nazım Hikmet. 20'li yıllarda Anadolu'da öğretmenlik yaparken Spartakistlerle ve sol düşünceyle tanışıyor. Moskova'da yüksek öğrenim görüyor. 1923'te ise Türkiye Komünist Partisi'ne üye oluyor. Bunu kendisi şu sözlerle anlatıyor. Ben 1923'ten beri Türkiye Komünist Partisi üyesiyim. Övündüğüm tek şey budur. Dünya tarihinde çağının sorunları karşısında büsbütün yansız ve edilgen kalmış bir tek yazar göstermek kuşkusuz zor olacaktır. Yansız olduğu sanılabilir ve söylenebilir ama nesnel olarak hiçbir zaman yansız olamaz. Nazım'ın hayatı mücadeleyle ve çok güçlü eserler vermekle geçti. Uzun yıllar hapislerde kaldı. Mektuplarıyla Kemal Tahir'i, konuşmalarıyla da Orhan Kemal ve İbrahim Balaban'ı yetiştirdi. 1950'de Demokrat Parti tarafından affedilse de devlet peşini bırakmadı ve Nazım Ülke'yi tekrar terk etmek durumunda kaldı. Artık ölümüne kadar yurt dışında yaşayacaktı. Ancak mücadeleyi ve şiiri hiç bırakmayacaktı. Evet hayatını zor kurtardığı da sonradan ortaya çıktı zaten. Tıpkı Sabahattin Ali gibi onun da bir cinayetle son bulacağı neredeyse kesin gibi söylenebilir bugün. Evet, bir başka doğum günü şimdi 1919'da daha doğrusu bir ölüm yıl dönümü. Polonyalı devrimci kadın Rosa Luxemburg Almanya'daki sosyalist işçi ayaklanmasında yer aldığı için iktidardaki sosyal demokratların silahlı birlikleri tarafından katledildi. Melike Karaosmanoğlu Ablaremos için kalem aldı. Sen hep var olacaksın Rosa. Başlıklı yazısında bu olayı şu satırlarla anlatıyor. Eden Oteli Berlin. 15 Ocak 1919 gecesi. Işıklarla aydınlatılmış lobby. Yüzbaşı Waldemar Pabst komutasındaki Nazi öncüsü Freikorps askerleriyle doldurulmuş. Birliğin genel kurmay merkezi olmuştu. Birkaç saat önce tutuklanmış olan Rosa Luxemburg yakalandığı evden çıkarken çantasına yerleştirmeyi ihmal etmediği Goethe'nin faustuyla lobiye getirilir getirilmez günlerce cinayet çağrılarıyla işlenmiş kalabalık önce susmuş sonra aşağılama dolu bir nidanın yükselişine tanık olmuştu. Bu nidanın hakaretsiz, hakaret içermeyen halini gazeteler şöyle yazmıştı. Liderlerini öldürün. Knecht ve Luxemburg'u öldürün. O zaman barışa kavuşacak iş ve ekmek sahibi olacaksınız. Kısa süren kimlik kontrolü Rosa'nın soruşturması olmuş, hapishaneye nakledileceği söylenmişti. Otelden çıkarken hakaretler yağdırılmaya devam etmekteydi. Bu esnada keskin nişancılardan biri dipçik darbesiyle onu yere düşürdü başına vurarak ve sürüklenerek bir arabaya bindirildi. Çok geçmeden subay Kurt Fogel silahıyla vurdu oldu. Vurdu onu. Tam vurmadan önce bütün gücünü toplayıp kanlar içindeki Rosa kendisine ateş etme dedi. Bu son emri oldu. Maalesef uyulmadı bu emre ve tasarlanmış cinayet, önceden tasarlanmış cinayet Gerçekleşmiş oldu. Araç Berlin'de Sprey nehrine doğru yoluna devam etti ve Rosa'nın bedenini nehre attılar. Tüm katliamcılar gibi korkaktılar çünkü. Rosa Luxemburg'un ölüsünden fikirlerinden korktukları gibi korkmaktaydılar. Melike Karasmanoğlu böyle yazmış. 15 Ocak 1919 gecesi Rosa'nın dava arkadaşı Liebkne de sorgulanmış ve öldürülmüştü. Rosa Luxemburg nehre atıldıktan aylar sonra bulundu ve 13 Haziran 1919'da Friedrichsfelde mezarlığında kitlelerin katıldığı bir törenle defnedildi. Yoldaşı Liebknecht'in yanına gömülmüştü. Mezarına da Bertolt Brecht'in şu dizeleri eşlik ediyor. Burada Rosa Luxemburg gömülü. Polonyalı bir Yahudi kadın. Alman işçilerinin öncü savaşçısı. Alman sömürücülerinin emriyle öldürüldü. Ezilenler gömün ayrılıklarınızı. İşte böyle. Kate Evans'da, Britanya'nın başarılı çizgileri Kate Evans'da Rosa Luxemburg'un hayatıyla ilgili bir çizgi roman. Çok başarılı bir çizgi roman gerçekleştirdi. Onu da buradan analım. Bizim Açık Radyo yayınlarından ilk çıkan kitaplardan biri de görsel Acayip Havalar kitabının yaz, çizeri, hem yazarı hem çizeri Kate Evans bir de Rosa Luxemburg'a da saygı kitabı çıkartmıştım. Evet bugün bir de duyurularımız var. Evet 19 Ocak yaklaşıyor. Salı gününe denk geliyor 19 Ocak. Grant Dink'in Ölüm Yıldönümü. Ama ondan önce istersen Nazım Hikmet'in çevrim içi anılacağını bugün tamam. Dünya Şairini Selamlıyor adı altında gerçekleştirecek değil mi? Ataşehir Belediyesi. Yapabilir. Evet bir de Nazım e, Hikmet'in doğum günü sebebiyle etkinlik olacak. Ataşehir Belediyesi Dünya Şairini Selamlıyor adıyla gerçekleştiriyor. 112. doğum günü e, bu arada e, Nazım Hikmet'in şiir ve şarkılarla e, anılacak bir etkinlik bu. E, Üç bölüm halinde gerçekleşecekmiş. Bugün e, Ataşehir Kültür YouTube hesabından yayınlanacak. Yani online bir etkinlik olacak. E, bu aralar hemen hemen bütün etkinlikler olduğu gibi Nazım Hikmet şarkıları saat 10:30'da tam Açık Radyo e, Açık Gazete programının ardından başlıyor. Ardından Nazım Hikmet'in sesinden şiirler saat 14'te ve Dünya Nazım Hikmet Şiirleri Dünya Nazım Hikmet Şiirleri okuyor. Etkinliği saat 16'da başlayacakmış. Etkinliklere Grup Gündoğarken Nazım Hikmet Mem Naz Nazım Hikmet Memleket isimli şarkıyı, Erdal Güney Sevdamız Bir Uzun Bakış şarkısını e Doğan Canku Gecelerimi ve Metin Kemal Kahraman Deniz Koydum adını isimli şarkıları seslendireceklermiş. Evet yani Nazım Hikmet'in Sesinden Şiirler bölümünde de Hasret, Büyük İnsanlık Seviyorum Seni ve insanların Türküleri Kendilerinden Güzel isimli şiirleri de kendi sesiyle dinletilecek. Dünya Nazım Hikmet şiirleri okuyor bölümünde de şairin kaleminden çıkan eserler dünyanın farklı dillerinde seslendirilecek. ilginç bir etkinlik bu. Yurt dışından ve Türkiye'den e, çeşitli sanatçılar Nazım Hikmet'in eserlerini Türkçe, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Rusça, Macarca, Arapça, Farsça, Hırvatça ve Makedonca olarak okuyacak. Herhalde dünyanın en çok dile çevrilen şairlerinden biri Nazım Hikmet. Ve etkinliklerde de Japonya Kültür Ataşısı, Mac Macaristan Kültür Ataşısı ve Enstitü Français Türkiye'den de Jisna Vidal'in Nazım Hikmet için gönderdiği mesajlar da yayınlanacakmış. Bayağı yoğun bir etkinlik var Nazım Hı. Hikmet için. Türkiye'de... Ataşehir Kültür YouTube hesabı üzerinden takip edilebilir. Evet, sonra katledilisinin 14. yılında Hrant Dink'in anma etkinlikleri var. Bir dizi etkinlik, 17 Ocak pazarda, pazar günü etkinlik. Evet, şöyle belki başlamak lazım. Bu salı Hrant Dink'in ölüm yıl dönümünde her zamanki olduğumuz yerde maalesef olamayacağız salgın koşullarında. Ancak online bir etkinlik gerçekleşecek. Bunun için bir site açıldı. Hrant için, adalet için.org sitesi. Buradan e, saat 14. 45'te başlamak üzere çeşitli online etkinlikler yapılacak ve takip edilebilecek. Ama öncesinde e, yine genelde her 19 Ocak olduğu gibi e, bir dizi toplantı etkinlik gerçekleştiriliyor. Bunlardan bir ta iki tanesi e, bu hafta sonu biri cumartesi biri pazar olacak. Pazar günü e, Norzardong e, tarafından bir 19 Ocak etkinliği gerçekleştiriliyor Bu da Norzar Togun Facebook sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak bir dizi toplantı var saat 17'den başlamak üzere raning cinayetinin yansımaları toplantısı olacak İnci Hekimoğlu ile Mahir Özkan konuşmacı ardından ranting cinayetinin yansımaları iki yani bir sonraki toplantı olacak Turgut Öker konuşmacı ve nefret söylemiyle nefret söylemi, mücadele ve ifade özgürlüğü toplantısı yekten Türk Yılmaz e, olacak. Aa, en, sonda, evet, en sonda saat 21'de de Hranting cinayeti ve basın özgürlüğü gazeteci Alin ozinyan ve Aris Nalcı konuşmacı olacaklar. En sonda e, bir müzik performansı ile son bulacakmış Norzartong'un 19 Ocak etkinliği Devrim Kavalli e, bir performans gerçekleştirecek. Salı günü de katledilişinin 14. yılında Hrant Anmak almak Mozartong'un. Durden'in 19 Ocak etkinliği 14 yıl geçti. Buradasın, her yerdesin Ahbarik diye bir toplantı. 16 Ocak Cumartesi günü 17'de çevrim içi toplantıda. Dink ailesi avukatlarından Fethiye Çetin, Hrant'ın arkadaşlarından Bülent Aydın, gazeteci Canan Coşkun, Akademisyen Fatma Akdokur ve DURDE platformundan Tibet Şahin konuşacaklar. Ve katledilişinin 14. Yılın, yıl dönümünde Hrant internette yapılan canlı yayında anılacak. Kendisinin o son yazılarından 23.5 Nisan yazısı da kendi sesini e, e, okunacak. E, yani. yani bu şekilde 10 tam yaklaşık İlk defa katılma fırsatımız olamıyor. Pandemi dolayısıyla 13 yıldan beri katıldığımız franting etkinlikleri gördüğü günden başlayarak. Evet, böyle. Peki, günün haberlerine geçelim. Ee, kötü, yani birçok son dakika bir var Endonezya'da oldukça büyük bir deprem 6 onda iki büyüklüğünde bir deprem oluyor ve ikinci 24 saat içinde ikinci deprem binlerce kişi güvenlik peşinde koşuyorlar ve daha yüksek yerlere çıkıyorlar çünkü tsunami'den de korkuluyor Sulawesi adasında olmuş ve toprak kaymaları heyelanlar da var en az yedi kişinin öldüğü şimdilik ama kayıplarında bulunduğu söyleniyor. Bir son dakika haberi bu. Evet yani henüz çok yeni tabii bu deprem fotoğraflar var. Guardian gazetesinde yıkılan binalar e, görülebiliyor. Şimdilik 7 denmiş ama herhalde ilerleyen saatlerde daha e, gerçek rakamları da görürüz. Evet şimdilik 6.2 büyüklüğünde olduğunu biliyoruz. 7 gibi e, var ama mesela böyle şey görüntüleri de varmış bir çocuk, insanlar bir video videonun bir tanesinde bir baba çocuklarımı kurtarır mısınız diye yalvarıyormuş orada hepsi içeride kaldı enkazın altında kaldılar lütfen yardım edin diye bağıran ağlayan bir babanın görüntüleri de var Endonezya televizyonu da bir büyük hastanenin bir bölümünü kısmen tahrip ettiğini ve acil bir çadır kurulmuş olduğunu belirtiyor. Reuters'a verilen bir bilgiden bilgide de bazı binaların fena halde tahrip olduğu iki otelin ve Batı Sulawesi Valilik Binası, Hükümet Binası'nın bir de alışveriş merkezinin de ağır şekilde hasar aldığını söylüyorlar. En az 3 de heyelan olmuş toprak kayması gibi yani bir önceki 5-10'da 9 büyüklüğündeymiş, birkaç evi yıkmış ama şimdiki daha büyük deniyor gerisine bakılması gerekiyor. Endonezya bildiği gibi oldukça büyük bir yani deprem merkezlerinden bir tanesi o bölge. Evet, şimdi. Diğer haberlere geçebiliriz. Üç kötü haberimiz var bir kere. İklimle başlayalım her zaman. Bu son sıralarda özellikle iyice kendini ortaya çıkartmış durumda. İklim, kuraklık, sıcak, yangınlar, sel felaketleri hepsi bir arada. Şimdi en ilk olarak bir kere NASA, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay araştırmaları merkezi ve dünyanın da en büyük araştırma merkezlerinden biri atmosfer ve uzay araştırmaları merkezi NASA 2020'nin gelmiş geçmiş en sıcak yıl olduğunu açıkladı. Yani daha önce başka meteoroloji grupları bu konuda ikinci de olabileceğini söylüyorlardı ama NASA'ya göre birinci olmuş az bir farkla ve en sıcak yılında, en sıcak 10 yılında, son 15 yıl içinde yaşanmış olduğunu da açıkladı NASA ve dünyaya küresel ısınmayı ya da ısıtmayı ilk herkesin anlayabileceği bir dille anlatanlardan 1988'de Amerikan Senatosunda verdiği ifadeyle ortaya koyan James Hansen ve arkadaşları küresel ısıtmaya yol açan sera gazları büyüme oranlarının azalmak şöyle dursun, artmakta olduğunu ortaya koyan önemli bir araştırmayı yeni yayınladılar. En azından ben dün gördüm. Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü de bir açıklama yaptı ve ülkelerin iklim yıkımını önlemek için tedbir almakta son derece yavaş kaldığını ve bunun bedelinin çok ağır olacağını açıklıyor, bir uyarıda getiriyor. James Hansen'ın, Makiko Sato, Reto Rudi ve Gavin Schmidt-Ken Michael Hendrickson'la beraber hazırladıkları e, 2020'de küresel sıcaklıklar raporunda <gülüyor> net olarak şu söyleniyor. Goddard Enstitüsü e, uzay araştırmaları analizinde. Son birkaç yılda küresel ısınma oranının yükselmekte olduğu ve sera gazları küresel ısıtmaya yol açan sera gazlarının artma oranlarının da bazı yerlerde söylendiği gibi azalmakta değil artmakta olduğu diyerek çok kapsamlı bir araştırma grafiklerle koymuşlar. Durum kaygı verici. Unep'ten de Birleşmiş Milletler Çevre Programı diye adlandırılan e, dünya örgütünün en önemli kuruluşlarından biri bu çevre konusunda onun başkanı Inger Andersen de bir açıklama yapıyor. E, yürütme direktörü onun yani iklim değişikliğinden adapte olarak hayatımızı e, kurtarabiliriz. Demiyor diyemeyiz henüz ama adaptasyona yatırım yapılmazsa buna uyum sağlamak için iklim değişikliği bunun bedeli çok çok ağır olacaktır diyor. Ve çok, hepimizin bildiği ama unutmayı tercih ettiği bir şeyi de açıklamış İnger Anderson. Dünyanın bütün yoksulları çekecek zengin ülkelerdeki yoksullar. Bir de dünyanın yoksul ülkeleri çekecek bunun büyük bedelini o ödeyecek en büyük bedelini ve bu etkilere de en fazla onlar halbuki maruz kalacaklar diyor net bir şekilde. Yani, bir de bir fırsatın kaçırılmakta olduğunu e, hatırlatmış e, UNEP e, aslında bu salgın koşullarında e, karbon salımları ciddi oranda e, azalmışken bir tür yeşil e, recovery e, iyileşme. İyileşme, evet. yeşil iyileşme aslında programlarının gerçekleştirilmesi lazımdı. Yani kurtarma paketlerinin doğayı doğa tabanlı çözümleri öncelemesi gerekiyordu. Karbon salımlarının azaltılması devamında da salgından sonra karbon salımlarının azaltılarak devam edilmesi için ancak bu, bu fırsat kaçırılıyor diye de uyarıda bulunmuş. Çünkü yine paket, kurtarma paketlerinde işte uçak şirketleri, e, fosil yakıt şirketleri ciddi oranlarda destek aldılar. Evet ve çok büyük riyakarlık örneklerine de sık sık rastlanıyor bir tane e, büyük skandal bir riyah e, üzerine, 200'lük üzerine yapılmış, e, çok önemli bir araştırma raporu var. Araştırma değil de gazetecilik örneği Hazel Sheffield yapmış Guardian gazetesinde. Yani karbon nötr olacağız diye taahhüt üstüne taahhütte bulunuyor ya ülkeler biz de sık sık söylüyoruz onların hepsinin bir peri masalı olduğunu söylemişler çünkü mesela bu yenilenebilir enerjiye yapılan tırnak içinde yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar Avrupa'nın bütün ormanlarını yakıyor diye çok ayrıntılı bir rapor var gazete yazısı var özellikle de Kuzey Avrupa'nın ülkelerinde Estonya'da filan bilindiği gibi ormanları kesip onlardan küçük parçacıklarla biyoenerji dedikleri işte şeyler yapıyorlar böyle Granul evet. Invest diye bir şirketin maceraları anlatılıyor Estonya'da insanlar durdurmaya çalışıyorlar Büyük bir rüya var ama yani. Yenilenebilir... Yani kömür, termik santraller yerine ağaç, odun yakarak enerji elde etme. Ve buna yenilenebilir enerji deniyor. Diye yutturuyorlar. Bunun içinde üstelik de şey övgü bekliyorlar ve şey alıyorlar, teşvik alıyorlar üstelik de. Evet. E, gene Guardian'da son derece e, çarpıcı denebilecek bir yazı var. Türkiye ile ilgili. Türkiye'de kuraklık üzerine. Bethan McKernan imzasını taşıyan bir yazı çıkmış ve Türkiye'deki belli başlı büyük şehirlerin susuz kalma durumlarına ilişkin raporlar çoğaldı diyor yazıda özetle kısa ama vurucu bir yazı ve başlığı da şey Türkiye'de kuraklık İstanbul 45 gün içinde susuz kalabilir başlığı var yani hiçbir yerde yağmur yağmıyor ve 10 yıldır görülen en kuvvetli kuraklığın içinde pençesinde ülke. Ve 17 milyonluk mega şehir İstanbul özellikle kritik şey, barajlarda su seviyesinin çok düşmesiyle yani kimya odası, kimya e, mühendisleri odasının açıkladığı şekilde çok kritik seviyelere düşmüş vaziyette diyor. Ayrıca Ankara valisi şey e, belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da zaten e, başkentin geçen e, daha önce geçen hafta 110 günlük e, barajlarda su kaldığını açıklamasını da hatırlatmış. E, hükümetimiz ama tabiat olayları diyordu ve bunlara evet, karşı evet. önlem olarak işte yeraltı barajlarından söz ediyordu. Yani iklim değişimiyle bu yaşanan kuraklığı pek birbirine öyle kolay kolay Bağlamıyorlar. Aksine Türkiye sürekli olarak fosil yakıt üretimi konusunda adımlar atıyor. Ee, bir Uzunca bir süreden beri Saroz'da da e, Edine'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü sahiline de Botaş tarafından e, yapılmaya çalışılan bir liman ve boru hattı projesi var. Yani fosil yakıta devam diyor hükümet. Ancak burada Sazlıdere köylü köylüleri ve e, Keşanlı aktivistler de mücadele ediyorlardı. Bir süreden beri aslında veremiyoruz bu haberi ikinci kez chat olumsuz kararı vermiş bilirkişi heyeti ve Keşan Kent Konseyi ve Saroz Gönüllü tarafından da geçtiğimiz gün yani dün basın açıklaması gerçekleştirilmiş BOTAŞ şirketinin ve Şehircilik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın derhal inşaatı durdurmasını talep ediyorlar. Evet kesinlikle deprem bölgesinde olduğu söyleniyor ayrıca. Yani çok çok önemli bir durum. Bu işleri daha da feci bir hale getirebilir. Bilim ve hukuka kulak verin. Daha kaç kişi bir daha kaç bilirkişi heyet raporu gerekiyor bunu gerçekleri tespit etmek için demişler ve tarım arazilerinin de sokulan buldozerlerle mahvedildiğini de anlatıyorlar. Evet ilave bilgileri de verelim. O kadar çok sayıda bilgi geliyor ki şey yapamıyoruz yani yetişmek evet. bile zor oluyor gerçekten. Önemli birkaç haber daha verelim. Yani Guardian'ın derli toplu haberinde toplamışlar ve kısa. Bethlehem'in Ankara, İzmir ve Bursa'nın İstanbul'un ardından geldiğini ayrıca Konya Ovası'nın ve Trakya'nın da mahsul kıtlığının kapıda olduğunu belirtiyor. Orada iki büyük şey merkezi yani ekmek sepeti denebilecek yerler. Ve bizim programcılarımızdan su uzmanı Akgün İlhan da ekonomik ve teknolojik imkanların bulunduğunu söylüyor. Gardin'e verdiği mülakatta. Ama bir tane eksik unsur var diyor. Siyasi irade. Yani bu karar alınmadığı için böyle gidiyor diye gene programcılarımızdan arkadaşımız Üçay indi. E, bu konuda e, Guardian gazetesine e, şey vermiş, Vatat e, vermiş. Çok ağır bir durumla karşı karşıya olduğumuz aşikar. Bunu gösteren bir başka çok son dakika haberini de ekleyelim. E, Erzurum'da kar doğasına çıkılmış. Bu da yeni Yeşil Gazete'nin haber merkezinden yeni bir haber. bir Resul Altın Altunlu adlı bir vatandaşla konuşmuşlar. Yalnız Diyanet İşleri desteklediyse sorun çıkar biliyorsunuz. Daha önce Urfa'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Elektrik duasında bu şekilde çıkanlar devleti küçük düşürmekten dava açılmıştı. Evet. Ama inan, inanılmaz görüntüler var. Yani demiryolu var oradan geçiyor. Onun Iki, i̇ki rayın iki tarafına da dizilmiş Erzurumdular, vatandaşlar. E, bayağı dua ediyorlar. Maskeleri de var. Yani duaya katılanlardan 47 yaşındaki Resul Altunlu DHA'ya yaptığı açıklamada bu yaşıma kadar yani 47 senedir Ocak ayında yağmur yağdığını görmemiştim diyor. Eskiden Erzurum'a iki metre kar yağardı. Bu hiç hayra alamet değil demiş ve şunu eklemiş. Büyüklerimizden kalan bir söz vardır. Ocak ayında yağmur yağacağına kan dökülse daha iyidir derlerdi. Çünkü bu yağmur yağması kıtlık ve kuraklığa işarettir. Allah sonumuzu iyi etsin. Umarız 2020'de yaşadığımız sıkıntıları 2020'de yaşamayız demiş durumda Merkez Azizi ilçesinin kırsal demirgeçit mahallesinde hoca olarak lakabı hoca olan bir esnaf Muhittin Olçun'un eşliğinde ellerini açıp dua eden köylüler kar yağmasını dilemişler. Yani köy sakini tren yoluna sıralanan köş, köy sakinleri de kar doğasına amin demişler. Normalde şehirde kim, bu mevsimde 2 metre kalınlığında kar olması gerektiğini belirtmişler. Ve hiç kar yokmuş. Akan çeşmelerde kurudu diyorlar. Yani sadece Erzurum ve Doğu Anadolu bölgesinde değil, Türkiye'nin dört bir yanında kuraklık yaşandığını da ifade etmiş hoca olarak bilinen kişi Muhittin Olçun. Ve demiş ki, kar ve yağmur yağmadı, göletler boşandı. Biz de bugün bolluk ve bereket olması için çıkıp dua ettik. Ocak ayında Erzurum'u hiç böyle görmemiştim. Yıllardır akan çeşmeler kurudu ve çoğu akmaz oldu. Kar duası ettiğim yer benim köyüm. Çocukluğumda 1 metre kar yağdığını hatırlıyorum. Bu bizi çok korkutuyor. Kıtlık olmaması için karın yağması lazım. Bunun için duaya çıktık. İnşallah kabul olur demiş. Ağır bir durum yani kötü haberleri böyle şey yaptık. Bir tane de son derece çarpıcı bir haberi de söyleyerek araya gidelim. Biraz taştık. Ulu Dağ'da bu dağ çıkmak için izin almak gerekiyormuş artık biliyor musun? Dağcıların çıkması. mi? Yani. Evet bu son derece çarpıcı bir haber. Gazete Duvar'dan özel haber. Pelin Akdemir imzalı. Yani İstanbul'da dağ zirve tırmanışı için gelen iki kişi 2019 yılının iki sene önce tam bu vakitlerde dağda kaybolmuş. Ve cesetleri 17 gün süren arama-kurtarma çalışmalarıyla bulunmasının ardından Uludağ'da dağcılık faaliyetleri için valilik ve kaymakamlıktan izin alma zorunluluğu getirilmiş. Yani 30'a yakın dernek ve kulüp, 4000'e yakın lisanslı dağcı var. Onların hepsinin bir ay önceden planlayıp izin almaları gerekiyormuş. Bursa'nın tanınmış dağcıların ve Uludağ Dağcılık Derneği spor kulübü üyelerinden biri İsmet Şentürk bunun lisanslı ve eğitimli sporculara uygulama nedeniyle mağdur olduğunu anlatmış. Dağcılar halbuki devlete jandarmaya her zaman yardımcı olmuşlardır. Sürdürülebilir bir uygulama değil demiş ve başka dünyada kendisinin bildiği hiçbir ülkede bunun olmadığını söylemiş. Yani bugüne kadar Balkanlar, İtalya, Fransa, İsviçre, Kafkaslar ve Orta Doğu gittiğimiz bölgelerden sadece altısı hiçbirinde izin almadık bilgi de vermedik. Ben ispat etmeye hazırım demiş bu izin şartı getirilemez. Bir köylüye merana çıkmayacaksın diyebilir misin? İnsanların seyahat özgürlüğü var. Tamamen keyfi uygulamalar demiş. Çok hakikaten duyduğum en çarpıcı şeylerden biri. Şimdi bir ara verelim sonra devam ederiz. Açık Gazete. Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor saat 8.42. Biraz önce kar duasına çıkıldığını belirtirken ama bir son dakika haberi de var. İstanbullular güne karla başladı diyor mesela bazı. İnternet gazeteleri T24'te var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar uyarısının ardından günün ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm İstanbul'da etkisini gösterdi. Ee, ve Şeyden de bahsediliyor. Lapa lapa kar yağdı bazı yerlerde diyorsa da biraz iyimser bir yaklaşım olaraktan nitelendirilebilir. Çünkü çekilen fotoğraflarda da kar yağışı görünmekle beraber öyle tuttuğu falan söylenebilecek bir duruma rastlamıyorum. Bulunduğunuz yerlerde arkadaşlar nasıl durum? Benim bulunduğum yerde kar tutmuş olduğunu görmüyorum ben. Evet, ben de Kadıköy'deyim. Burada da çok öyle tutmuş gibi değil <gülüyor> açıkçası. Tophane Ama fotoğraf, de... fotoğraflarda bazı, Mecidiyeköy'den ben fotoğraflar görüyorum BBS Türkçe'de, orada bazı arabaların üstünün tuttuğu görünebiliyor. Evet, tophanede durum nasıl? Yağmur gibi. Tamam, tutmaz. <gülüyor> Maalesef. Evet, yani bir kötü haberlerimiz işte... En, gelmiş geçmiş en sıcak yıl ülkeler önlemekte tedbirde çok yavaş. Kuraklık kapısı kapıya dayanmış durumda. Bir başka haberde kıtlık ve açlık. Birleşmiş Milletler Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın Pompeo'nun gider ayak ki aslında tekrar gelir, gelir ayakta diyebiliriz. Çünkü Pompeo bir sonraki dönemde başkanlığa hazırlanacağına dair Pompeo'nun, Mike Pompeo'nun haberler de var. Husi'deki, Yemen'deki Husi'leri terörist ilan etme kararını e, vermişti. Bunu Birleşmiş Milletler derhal geri alınmasını istemiş. Yoksa bunun yüzbinlerce hatta belki de milyonlarca masum insanın ölüm fermanı anlamına geleceğini de ilan etmiş. Bizzat Birleşmiş Milletler Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından dört sene için artık görevde olmayacak olan Dışişleri Bakanı'na adeta yalvarır gibi insanları kurtar bu kötü durumu önle demişler. Geçenlerde şimdi maalesef adını hatırlamıyorum ama Yemen'den yedi yaşında bir çocuğun yedi kilo olduğunu tamamen felçli bir çocuğun durumunu gösteren fotoğraf ve haberler vardı bunun çok çok artacağını milyonlarca masum insanın ölebileceğini açtıktan bu sebeple söylemişler. Bu da çok önemli bir şey. Bir de Riya'dan bahsediyordum. Eklemeyi unuttuğum bir haber var. BlackRock şirketi, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi Ve şeye geçen yıl hisse senetlerinin çoğunu fosil yakıt şirketlerinden çekip satacağını açıklamıştı. Yani çıkıyordu fosil yakıttan. Meğerse tam doğru söylemiyormuş. Bu açığa çıktı. Bir hukuki boşluktan yararlanmış şirket ve kömür şirketlerini 85 milyar dolarlık yatırımları elinde tuttuğu açıklanmış. Nasıl? Nasıl? Bir yani, şaşırtıcı değil. Riya, Alice Riya aleminde değil mi? Buradan da e, bio yakıta geçerler zaten yenilenebilir evet. diye. <gülüyor> evet herhalde öyle olur. Fakat e, gerçekten Birleşmiş Milletler'in uyarısı da 40 yıldan beri görülmüş hatta belki de hiç görülmemiş bir kıtlıkla karşılaşabiliriz diye uyarıyorlar. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. O zaman iyi haberlere geçelim. Arkadaşlarımız, dostlarımız, yakınlarımız bize kızıyorlar. Hep kötü, hep kötü haber diye. Tamam, o zaman iyi haber, gerçek iyi haberlere geçelim. Önce bir kere e, acil eylem isteyen, hepsi de iklimle ilgili bu dört iyi haber bunların. Gençlik İklim Hareketi, FFF. Fridays for Future, Cuma, gelecek için cumalar, boş laflar karın doyurmaz sloganıyla dünya liderleriyle karar alıcılarını derhal harekete geçirmeye çağırıyor. Ve dün de söylemiştik ama tekrarlamakta yarar var. 19 Mart Cuma günü bütün dünyayı bütün dünyada greve çağırıyor. Yani herkesi e, bayağı Grev çağrısında bulunuyor. Dünya çapında belki de dünyanın en büyük grevi olması talep ediyorlar. Belki de olur. Bu birinci çok önemli haber. Hatta hatırlanacaktır. Şu anda eylem hemen derhal e, pankartları taşıyorlar. E, Greta Thunberg'inde geçenlerde okuduğumuz e, Doğa falan filan önemli falan filan büyük hedefler falan filan diye giden ee, o bir dalga geçen şeyini de koymuşlar. Ee, sloganını paylaşıyorlar. Nagaluga yapmayın diyorlar. Yani bu önemli bir basınç kaynağı olacağını umuyoruz. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde 75'in üzerinde sayıda yerli kadın, kadın yazdıkları bir açık mektupla yeni seçilen Başkan Biden'ı tarihin ve insanlığın doğru tarafında yer almaya çağırmış. Yeryüzünü bütün topluluklarımızı ve tüm hayatı yok etmekte olan petrol ve doğalgaz boru hatlarına derhal son vermenizi istiyoruz demişler. Bu da e, önemli. Line 3 denen 3. hat Keystone XL üzerinde yıllardır konuştuğumuz ve bir de Dakota Access dapple bu üç şeyin Uzun süreden beri hem yerel kabilelerin hem de bütün çevrecilerin ve aslında yerel olmayan yerli olmayan e, beyazların da e, toprak sahiplerinde itiraz ettiği bu üç boru hattının her şeyi yok ettiğini yani yerli halk, halkları başta olmak üzere kültürel olarak hayatta kalmayı kutsal su ve toprakları küresel iklimi ve de bütün, kam, özellikle de COVID-19'da çok artmış olan e, sağlık krizlerini mahvedecek, artıracak. Derhal durun ve tarihin doğru yanında ve insanlığın doğru yanında kalın ve derhal frene basın diyorlar. Ve mücadeleye devam ediyorlar. Çok önemli aslında bu da. E, e, Diklankaya da bunun konuşma fırsatımız olacaktır önümüzdeki haftalarda eminim. Bir de zaten Deb Haaland diye bir yerli kadının da İçişleri bakanı yapılmasında etkisi var olacak diye ümit ediyoruz. Bir de e, dört çevre kuruluşu Fransa'yı iklim krizine karşı çıkmakta aciz kaldığı için mahkemeye vermişler. Yargılama başlıyor Paris'te bir mahkeme önünde. Bu da e, ilgi çekici bir haber, iyi bir haber. Evet. Evet değil ama mi? burada bir şey daha var. Bu davayı için e, başlatılan imza kampanyasını 2 milyon e, Fransız yurttaşı da destek vermiş. <gülüyor> Bu da evet, çok şimdi, iyi bir rakam tabii. Evet çok gayet önemli. Zaten o zaman mahkemede e, şimdi dürüstçe doğru dürüst bir şey yapabilir. Yargılama yapabilir tabii bunun üzerine. 2 milyon imza az buz bir şey değil. İşte zaten iyi haberler böyle. Mücadele haberlerinden evet, aynı. Ve sonuncusu da İsveç hükümetinin Greta Thunberg'i uğultulu bir tepenin üzerinde ebabil kuşlarını seyrederken resmeden bir posta pulu çıkardığını yani bu da iyi haber işte. <gülüyor> sayılır yani. <gülüyor> e, bu arada dinleyicilerimizden birkaç tane mesaj var bir, bir tanesi sadece Uludağ'da değil tüm dağlarımıza çıkmak izne bağlandı denmiş. Teşekkür evet. ederiz bu ek bilgi için elimizde yoktu onun evet. içinde. O, yani tahmin etmekle beraber uyduruk haber vermemek için söylemedik onu. Evet bir de fotoğraf paylaşımı var ee, kendi bulunduğu bölgede çekmek öyden bir fotoğraf orada da kar tutmuş. Kar anlaşılan. İyi <gülüyor> o da iyi bir haber. Böyle fotoğrafların çoğalmasını Erzurum'da, Ankara'da ve her yerde çoğalmasını bekliyoruz. Önemli, ihtiyaç var yani. Tutmamasından sevinç duyacak halimiz yok elbette. Evet, evet o kısaca şeylerden de bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde faşist silahlı kongre baskının etkileri devam ediyor. Kongreyi basan aşırı sağcıların bir özel telsiz uygulaması kullanılıp onunla haberleştiği anlaşılmış. Evet, Zello isimli bir uygulamayı aslında kullanmışlar ama bu bir grubunun en azından oldukça organize olduğu anlamına geliyor. Öncesinde haberleşmişler, böyle bir program indirmişler ve birbirleriyle de bütün bu kongre baskını sırasında haberleşmişler. Yürüyoruz, işte Tanrı yardımcınız olsun, yola devam gibi paylaşımlarda bulundukları ortaya çıkmış. Evet, yani tam taraftarlarının kongre binasını basmasının ardından ayaklanmaya dair 40 bin dijital ipucunu incelediğini kaydetmiş FBI. 40 bin ucu <gülüyor> ve hakikat evet. önleyememiş. Ha? Evet, aslında daha ilginci FBI kongre baskınını Kongre'nin basılacağını en azından bir gün önce Washington Post gazetesi ortaya çıkarmış, öğrenmiş, bunun istihbaratını almış. Ancak nedense bunu bu istihbaratı paylaşmama kararı da almış. Nedense da mi? Evet. Apaçık ortada. ifade özgürlüğü, konuşma özgürlüğü zedelenir. Diye evet, aynen öyle. Evet. Burada ufak bir soru var tabi. Yani azıcık yaşama özgürlüğü zedelenmiş o da çok mu? O kadar olur artık değil mi? Evet, beş, yani. beş kişicik. Evet beş kişicik. Bir sürü insan da e, yaralandı. yüksek bir başka ifade özgürlüğü bir cumhuriyetçi e, senato üyesi Ocasio e, Cortez'in yani en sol isimlerden bir tanesinin parlamentodaki yerini tweetlemişti. O da herhalde ifade özgürlüğü olarak geçiyordu. Belki evet, de... Evet. E, şey yapmayarak, parlamento binasını terk etmeyerek, terk etmeyerek Ocasio-Cortez'in hayatı kurtulmuş oldu. Eğer odaya falan çıksaydı ne olacağı belli değil. Kendisi öyle demişti zaten. Evet. Oradan birazcık da Covid haberlerine geçelim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam rekorlar kırılmaya devam ediyor. Yani tam bir felaket sayısal olarak da bakım yetersizliği açısından da trajik ve rezalet durum ama İsveç'te de başından beri farklı uygulamayı başardığını iddia eden İsveç'te de şimdi çok büyük problemler yaşanıyor rekorlar kırılıyor Peru'da da, Lübnan'da da Hindistan'da da hastalanma ve ölüm rekorları kırılıyor kimi yerlerde mesela Hindistan'da maskesiz yüz binler Ayin için bir araya gelmişler Ganj'da filan. Evet. Çin'de 8 ay sonra yine ölümlerin başladığı e, söyleniyor. Yani, Almanya'da da rekor kırıldı. Almanya'da Peçliğimiz da evet. gün 1244 kişi Almanya'da hayatını kaybetmiş tek bir gün 24 saat içerisinde. Britanya'da da 100 bini aştı ve alabildiğine korkutucu bir şekilde gelişiyor. Ne yapacağını hükümet tamamen şaşırmış ya da bilmez durumda. Ama ilginç bir şey var. Büyük tatiller düzenleniyormuş. Zengin, Britanya'nın zengin halkı Hindistan'a falan güzel tatiller yapıp aşı, aşı olmaya gidiyorlarmış böyle. Tam bir e, rezaletin daniskası da orada yani ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüzdeki 3 hafta içinde 92 bin daha ölüm beklendiği haberi varmış. Fakat bir iyi haber Johnson'dan Johnson şirketi e, ikinci ve üçüncü fazlara lüzum kalmadan e, oyun, oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte bir devrimci nitelikte bir Aşı bulduğunu, başın, aşının e, ön haberlerini vermiş. Bakalım tek bir e, enjeksiyon. Nasıl fa faz çalışması yapmadan? Evet. <gülüyor> Peki oluyor muyum şöyle? Yani e, üstelik de e, aşırı soğuk şeylerde böyle eksiği yetmişlerde filan da hiç e, barındırılım depolanmasına da lüzum kalmayacağını söylemişler. Buna bakarız. İlk şeyler bunlar. Johnson Johnson'ın ilk deneme testlerinden sonuçlar. Ama mesela Çin'de 22 milyon kişi kapatıldı yine yükselmesin diye. E, Peru'da da sonu gelmeyen bir greve gittiz Çağlık çalışanları. Çünkü hiç durumda durumdalar. Böyle manzaralar geliyor. Bu arada Türkiye'de ise aşılamalar başladı özellikle dün sabah saatlerinden itibaren sağlık çalışanlarına aşılama yapılmaya başlanmış. Bu sağlık çalışanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı e, e, sağlık bakanı ismini unuttum şu an <gülüyor> Fahrettin Koca. Ee, Koca'yı e, mı unuttun? Evet, maalesef. E, ve daha bir dizi e, AKP milletvekili de ilk aşı olanlar arasında. Ancak ilginç bir şekilde sabah 05'ten itibaren dağıtım başlıyor sabahın ilk saatlerinde dün e, bu aşılamaların görüntüleri paylaşılıyor. Fakat verilen rakamlar e, biraz ilginç 200 binin üzerinde kişinin tek bir gün 24 saat içerisinde aşılandığı söylendi 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarının oldu demiş e, yapılan açıklamada denmiş. Bizzat Erdoğan tarafından paylaşılmış e, yani yüksek bir rakam tabii eğer doğruysa. Evet ama mesela Mehmet Tezkan diyor ki aşı maske dağıtımı gibi oldu bir fiyaskoydu 30 milyon aşı gelecekti gele gele 3 milyon geldi. Önceki gün bakan bilim kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu siz de olun dediler. Tamam inandık güvendik de Çin aşısının koruyucu etkisi %50 olsa bile razıyız olalım ama nasıl? Yani şöyle yapacakmışız, Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde randevu al seçeneğini tıklayacağız. Aile hekimi veya hastane seçeneklerinden birini seçeceğiz. Covid-19 aşı düğmesine basacağız. Öncelikli gruptaysak hemen randevu oluşturulacak. İşte bu öncelikli grup tanımı karanlık çuvallamanın kılıfı diyor. Çünkü 60 yaş üstünü geçtim diyelim ki 75 yaşındasınız. Daha da yukarı çıkıyorum diyelim ki 80 Hemen şimdi e-nabız sistemine girin bakalım size randevu verecekler. mi? Hadi deneyin diye vermezler, veremezler. Çünkü aşı yok, çaresizler diyor. Ve önemli eleştiriler getirmiş. Ayrıca başka eleştiriler de şeyden geliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin merkez yürütme kurulu üyelerinin ilk gün koronavirüsü aşısı Vurulmasına onların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği aşı koronaviraka acil kullanım onayı vermesi sonucu başladı kampanya ama öncelik listesinde de birinci sırada sağlık çalışanları olarak çarş, çarşamba günü ilk aşıları oldular ardından da dün Cumhurbaşkanı Recep Tay Tayyip Erdoğan da koronavirüs aşısı oldu. Ve e, AKP'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi milletvekillerinin aşı vurulduğunu söyledi. Er, Erdoğan bizzat açıkladı. Aşılarımız gelir gelmez bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün yaptırdı. Bilim kurulu üyelerimiz de aynı şekilde ben de aynı şekilde yaptıracağım demiştim. Ben ben ben Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım da burada aşıları yaptırdık. Yaptırıyoruz diyor. Ama... Ee, sosyal medyada büyük bir e, tepki olmuş. Çünkü e, öncelik biz vurulamazken birçoklarına öncelik sırasında olan kişiler bulamazken biraz önce Nahmet Tezkan'ın dediği gibi e, bu niye öncelik tanınıyor diye çok ciddi bir tepki e, yaratıldı deniyor. E, bunun da takibini yapacağız herhalde. Çünkü e, ortalıkta Ciddi bir problem olduğu görünüyor. Ee, Mehmet Yılmaz da T24'te şey yazdı. Yani her Türkiye dünyadaki tüm aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakından takip etmekte olduğunu Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden anlıyoruz ama elimizde aşı yok diyor. Her konuda fikir açıklayan Cumhurbaşkanı bu konuda tam belli değil ne zaman nasıl yapılacağı falan diye. Yani Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde anlıyoruz ki Türkiye dünyadaki tüm aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakından takip etmekte. Ancak elimizde aşı yok diyor. Yani kiminle konuşsam bir numaralı mesele aşı demiş Mehmet Yılmaz. Teylim 4 yazısında ama belli ki devletimizin bir numaralı meselesi aşı değil diyor. Böyle bir sorundan da bahsetmemiz mümkün. Evet, bu konularda konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi herhalde eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa Yok, bir açacağız. Köşeye geçebiliriz. Geçelim. Açık gazet. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin merhabalar. Merhaba, merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyiyiz. Ablam ablamın, çalar saati çalıyor. Yani... ...bu ev... <gülüyor> ...olaylar serisinde... ...artık... ...yeter diyorum. Yo, radyoda canlı yayın böyle bir şey zaten. Ya, radyoda canlı yayını geçtim, benim hayatım böyle bir şey. Çünkü <gülüyor> bana hiç saygı göstermeyen... ...bir takım aile... ...efradı sürekli hayatıma girip çıkıyor dan kendilerinden de şikayet edeyim. Ben yayın yaptığımda annem arkamda yürür. Ondan sonra kedi ablam... vardı, kedi bir de. Evet, yok, onlar onlar en saygılı olanlar. Ondan sonra bildiğiniz gibi oğlum anne diye bağırmıştı bir keresinde. Neyse o şimdilerde pek bir şey yapmıyor çünkü kendi dünyasında. Ondan sonra bir de şimdi bir abla eklendi tabloya. O da e, çok iyi anladığını söyleyip hiçbir şeyi anlamayıp ve böyle alarmını bırakıp önümde gidiyor mesela. Ar arkasından konuşmayalım. Doya doya. Yani, yani, yani, bu amaçla kullanmayalım. Önlerinden <gülüyor> konuşuyoruz. Yolsa elektrik olarak bana dönüyor sonra bizi şikayet ediyorsun diye bana kız gelip kızıyorlar. <gülüyor> Hayatım tehlike <de> biliniz istedim. <gülüyor> Şimdi şaka bir yana böyle şaka yapıyoruz ama hayatın bu güldüğümüz ettiğimiz kısımları Hayatı gerçekten tehlikede olan biri varmış meğer, Sevim Gözay. Ben kendisini hiç tanımadım, hayatını hiç görmedim. Ama e, kendisini kaybetmiş olmak beni çok üzdü hakikaten de. Çünkü bu kadar genç, daha ellisine gelmemiş bir e, kadının ve çok da hayat dolu e, gözüküyor. Kimseye de hastalığından, durumundan öyle bahsetmemiş, çok yakınları dışında haber, haberi bile olmamış kimsenin. E, çok bana dokundu hakikaten bu haberi almaktan. Bilmiyorum, böyle hayatımıza dediğim gibi illa tanımış olmak gerekmiyor bazı insanları. Birden çok e, üzülebiliyorsunuz. Hayatınıza bir şekilde çok dokunabiliyorlar. Böyle bir çağda yaşıyoruz aslında. Gazeteci e, ve yayıncı değil mi? Evet, gazeteci ve yayıncı. Sinema programlarıyla ben kendisini özellikle hatırlıyorum. E, gazetecilikte de e, gezi sonrası sıkıntı çekmiş oldukça. E, onu da bilmiyordum. Yani o kadar aslında... E, Aynı hayatlar paralel hayatlar yaşayıp bazen birbirimize dokunamıyoruz. Bazen de işte böyle e, kendisiyle işte sosyal medyadan takipleşiyorduk. Bir şekilde bir e, e, bağımız vardı diyelim. E, evet. İlginç bir şey böyle. E, kaybı beni gerçekten de üzdü. Şimdi e, bugün öyle bir gün ki fark ettirmeden Türkiye için çok önemli. Çünkü Almanya'da bir seçim var. Hristiyan demokratların yeni lideri seçilecek. Bu gerçekten de çok çok Türkiye için önemli bir dönüm noktası. Çünkü artık Angela Merkel'in olmadığı zamanı doğru geri sayım yapıyoruz adım adım. Ve işte yerine gelebilecek insanlardan bir tanesi, geçen haftalarda da bahsetmiştik şu anki adaylardan en yüksek şansı olan Friedrich Merz diye bir kişi. E, bu da e, işte Blackrock isimli bir e, aktif bir e, aktif derken <gülüyor> ne olduğu belli olmayan aktifler hisse senetleri vesaire dünyanın en büyük e, aslında e, finansal kurumlarından bir tanesinin e, yöneticisi Almanya yöneticisiydi. Öyle ee, mi? E, bu kim e, baş, baş, baş <gülüyor> başbakan? adayı mı? Başbakan adayı olma adayı e, olma ihtimali en yüksek <gülüyor> isimlerden bir tanesi. Öyle söyleyeyim. İsmini bir daha alabilir miyim? Friedrich Merz. Friedrich Merz. Biz de şimdi biraz önce bir çok önemli haberden bahsediyorduk. BlackRock dünyanın evet. en büyük şey şirketi. İşte bu varlık yöneticisi evet. dedikleri ve e, şeyden çekileceğim tamamen diye. Geçen sene açıklama yapmıştı. Biz de Allah'a ne kadar iyi bu büyük şirket diye sevinmiştik. E, küresel ısıtmaya karşı fakat meğerse bir kanun hukuk boşluğundan yararlanarak 85 milyar dolarlık tutarında kömüre dünyanın en kirli yakıtı olan kömüre e, hisse senetlerini elinde tutmakta olduğu ortaya çıkmış. Jasper Jolan'ın haberi çarşamba günkü Guardian gazetesinin haberiydi. Yani evet. bu Almanya'nın durumunu da ve bütün dünyanın durumunu aslında riyakarlı en iyi gösteren haberlerden bir tanesi bence. Şimdi BlackRock gibi şirketler ve tabii ki de bu tarz e, zihniyette olanlar e, e, önemli olan kar olduğu için kar neredeyse nereden kazanç sağlayacaklarsa çok da vahşi bir şekilde... Ee, ...o tarafa yöneliyorlar. Yani vahşi kapitalizmin en uç noktasındaki insanlar diyebiliriz. Çünkü BlackRock gibi bir şirketin mesela meselesi ta finansal e, konularda çalışan, eden... E, ...veyahut da zaten yani birçok kapitalistin tabii ki de amacı sadece kar. <gülüyor> Ama BlackRock gibi şirketler, e, Amerikan, e, Amerika merkezli bir şirketten bahsediyoruz... Hiçbir kanuna tabi değiller. Yani bankacılık sisteminde tam olarak değiller ve bankacılıkla da uğraşıyorlar. Ama bunun dışında işte bütün bu hisse senedi alım satımı yatırımlar, bunlarla ilgili çok önemli çalışmaları var ve yani mesela Facebook'tan tutun Amazon'a. Ee, bu tip işte e, ilet, aynı zamanda e, medya e, ve sosyal medyayla ilintili e, şirketlere de ciddi yatırımları var. Öte yandan silah sanayinde de e, Amerika'nın mesela silah sanayindeki en önemli yatırımcılardan kendileri. E, hal böyle olunca bu kadar çok alanda etkili bir e, şirket söz konusu olunca... E, Tabii ki arka planında neler oluyor bitiyor vesaire siyaseti etkisine oluyor bunu da merak etmeden edemiyor insan. Çünkü BlackRock'un Obama dönemini daha öncesinde zaten birçok nüfuz elde etti ama Obama döneminde de lobbyçilik faaliyetlerini kullanarak aslında denetimden büyük ölçüde kurtuldu. O kendi üzerine denetim gelmesini o dönemde çünkü ciddi tartışılıyordu bu engelledi. E, tabii Trump dönemi kendileri için bayağı bir hoş bir dönem oldu. Onu söylemeye bile gerek yok belki ama. E, ama şimdi Biden yönetiminde de ekonomi takımında Biden'ın e, Blackrockta çalışmış insanlar da var. Evet, Nerede soru yani, Almanya'da. Yani şeyde de bir, kömürcülerin mesela büyük egemenlik kurduğu ülkelerden ikisi. Biri Hindistan bir de Hindistan'ın en büyük devasa şirketi Adani'nin. Kömür şirketinin Avustralya'nın da en büyük yatırımcılarından biri olduğunu ve Avustralya hükümetinde de aynı şekilde etkisi olduğunu görüyoruz. Yani harika bir durum var. Kömürden elimizi sıyırıyoruz diyorlar ve yalan söylüyorlar yani hepsi. E, tabii ve e, sadece Filih Mertz'in bu arada e, dezavantajlı noktası e, Blackrock'ta çalışmış olmak BlackRock'un üst düzeyini yöneticisi olmuş olmak değil. Aynı zamanda e, e, AFD'nin, aş, e, Alman aşırı sağının e, bizim politikalarımızı çalıyor dediği bir aday. Yani evet. e, öyle bir aslında e, sağın sağın muhafazakarın muhafazakarı bir yaklaşımı var ki e, Alman aşırı sağına e, ya bizim politikalarımızı bu adam alıyor. <gülüyor> e, aslında bize ait bu politikalar söylemleri bize ait dediği birisi. Şimdi Almanya'da tabii ki böyle bir şansölye adayının olabilmesi ihtimali dahi çok düşündürücü. Ama ilk önce şimdi adım adım tabii şimdi Hristiyan Demokratların lideri seçiliyor. Şimdi Hristiyan Demokratların bin bir tane delegesi var. Ve bu bin bir delege bir araya gelip işte bugün bu hafta sonu bir aday belirleyecekler. İkinci tura kalma ihtimali de var. Şimdi Friedrich Merz şansölye adayları arasında en güçlü olan gibi gözüküyor. %20 küsür desteği var. İkinci aday Armin Laschet. Kendisi %20 civarı eğer şansölye adayı olursa şu an desteği. Hangi şirketten? Şirketten değil. O Merkel şirketinden. Merkel'in sıkı bir takipçisi eee Friedrich Marx partide her zaman ciddi bir anti Merkel kutup olan bir tane bir isim. gençlik örgütü arasında güçlü biraz önce bahsettiğim Mert. Ee, yani genel olarak partinin e, ağır topları ile ilgili sorunları olabilir vesaire işte e, tabii ki Merkel ve çevresiyle. E, ama kendisine işte bir karizmatik e, liderlik alanı oluşturmuş. Armin Laschet'e baktığımızda o Merkel çizgisinin tamamen e, sürdürülmesi tam aynı çizgi gibi e, aslında. Kim Merkel çizgisi de bildiğimiz gibi işte şimdi çok işte istikrar, çok böyle başarılı vesaire diye biz dışarıdan bakıyoruz ama orada da bir takım sorunlar olduğunu unutmayalım. Yani Türkiye'ye olan mesela ortaya karışık politika, arka kapı diplomasileriydi vesaireydi gibi. Aynı şey daha bu çizgide gidecek bir insan. Yani Merkel'in bıraktığı rotada aynen ilerleyecek adeta bir isim diyebiliriz. Üçüncü aday ise Norbert Röthgen kendisi eski çevre bakanı çevre konularına daha duyarlı daha yenilikçi bir aday olduğunu iddia eden bir isim sadece işte çevre konusunda değil aynı zamanda dijitalleşme kadınların daha çok partide ön planda yer alması gibi konularda da e, yenilikçi. Yani Armin Laschet de bununla ilgili şeyler söylüyor ama Norbert Röttgen bu konuda en iddialı olan isim gibi ve e, bu adaylar arasında da bu muhafazakar partinin e, muhafazakar sağ partinin e, liderleri arasında, liderlik adayları arasında da en aslında farklı profili sahip olsa da en düşük oy potansiyeli olan bu arada maalesef ki. E, bu arada bu üç adayın da Friedrich Mersin Arne Laschet ve Norbert Röttgen'in de tam bir beyaz erkek profilinde olduğunu da unutmayalım. Bir anlamda işte bir kadın lider mirasından sonra tekrar bir kadın sahiplenemedi. E, bilindiği gibi e, Annegret Kramp gene ismini söyleyemeyeceğim. İşte takıldık. AKK <gülüyor> evet kendisi işte e, savunma bakanı şimdi işte e, ki Merkel'in yerinde o olacaktı eğer her şey yolunda gitseydi fakat Merkel'in bu anlamda bu planı tutmadı e, Annegret Krem, Kremba <gülüyor> geçeceğim AKK e, e, Alman genlerim bu arada isyan ediyor hiçbir şey telaffuz edemediğim için ama yani benim Almanca telaffuzum çok kötüdür beni bağışlayın Ailede bu gelenek olmasına rağmen ve kulağım çok dolu olmasına rağmen Almanca ile ilgili birçok şeyi anlayabiliyorum ama hiçbir şeyi telaffuz edemiyorum. Almanca kurslarında hep başarısız geçmiştir bu yüzden. Neyse bu işte AKK kendi kendine elemiş oldu. Liderlik başarısı gösteremedi ve işte bu üç erkek şimdi bir tanesi Hristiyan Demokratların lideri olacak. Yalnız bu... Şansölyelik için en en en yüksek şansı olan e, bambaşka bir aslında isim. Bambaşka iki isim diyebiliriz. Hmm. E, Bavyera'dan, Bavyera'nın şimdiki e, eyaletin yöneticisi Markus Söder e, ki kendisi Hristiyan Demokratların e, kardeş partisi, koalisyon partisi Hristiyan e, Birliği'nin başında dolayısıyla o, şimdi oradan e, aslında hala şansölye olma şansı var. Evet, e, Hristiyan Demokratlar'a bir lider seçilir ama şansölye adayları e, bu iki partinin ki tabii ki de e, Hristiyan e, Demokratlar çok da, çok daha büyük bir e, büyük abi diyelim. Ee, ama Markus Söder de tabii ki son anda e, son anda derken artık Ekim'de seçimler olacak çünkü giderek son ana doğru gidiyoruz o bakımdan e, Alman son anıyla e, söyle adayı da olabilir. E, zaman? Seçimler Ekim'de. Bu Ekim. Yani çok az kaldı. Angel Merkel gidiyor. Yani bu hakikaten aslında Türkiye'yi de düşündürmesi gereken bir durum. Sanırım da biraz düşündürüyor. Şöyle ki, yavaş yavaş biliyorsunuz geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz söylemlerini tekrar duymaya başladık. Hı hı. Ki bu sefer ben Türkiye'den gelen bu söylemleri daha ciddiye alıyorum. Ama şu açıdan ciddiye alıyorum. Yani Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri gerçekten çok iyi olacak diye değil. Türkiye çok pragmatik bir şekilde aslında gene işte bu boşlukları şunları bunları kullanarak Avrupa Birliği'ndeki ve Merkel'in son raf ömrü varken hala ki hallerini kullanarak e, istediklerini elde etmeye çalışıyor gibime geliyor. Yani ne elde edebiliyorsa o da tabii ki. E, ki tam da yıl bitmeden önce bildiğiniz gibi e, Suriyeli mültecilere yönelik e, bu 2016'dan bu yana kadar olan e, o meşhur 6 milyar e, euroluk Türkiye'ye verilen maddi e, tahsisin e, son kısmı ödendi Avrupa Birliği tarafından. Yani biz bir yandan işte bu e, Türkiye'ye yaptırımlar gelir mi? Aralıkta ne olur? Gibi durumları e, konuşuyorduk. Öte yandan da e, yaptırımlar gelmesi bir yana aslında bu Suriyeli mültecilerle ilgili ödemenin son kısmı yapıldı. E, fakat işin kötü yanı... E, Gecikerek yapıldı tabii ki. Burada e, mülteciler aslında zarar görenler. E, ve e, bundan sonra da aslında ciddi bir e, 2027'ye kadar olan bütçede, bizim de üstüne çok konuştuğumuz o bütçede, pek de fazla bir tahsisat yok. E, Türkiye'ye verilecek bir para vesaire yok. E, sadece işte e, geçen Temmuz'da onaylandı. E, yaklaşık işte... E, Dönüp de benim de bakmam lazım ama yani böyle milyar eurolar değil, bir e, milyar euro bile etmeyecek olan bir oran önümüzdeki yıllar için söz konusu. 2022'den sonra ne olacağı da belli değil. Bu da çok önemli bir nokta. Çünkü Türkiye'deki Suriyelilerin e, eğitimi işte ekstradan işte e, yani kendi kazanabildiklerinin varsa eğer tabii ki üzerine yaşamlarını sürdürmeleri için en dezavantajlı grup. Durumun. bir nakit yardım yapılıyor bilindiği gibi o vesaire havada kalacak artık gidecek. en önemlisi tabii eğitim kısmı için maalesef böyle de bir durum var bu arada bu arada başka bir tane daha isim vardı Jens Spahn o da şansölye şu an şansölye adayı olarak ismi geçenlerden bir tanesi fakat o da şu an lider adayı değil yani önce CDU'nun bir tane liderinin çıktığını Hristiyan Demokratları'nı göreceğiz. Sonra onların arasından veyahut da bu benim bahsettiğim daha çok şanslı olan Mark Söder ve Sağlık Bakanlığı'nı da Almanya'nın yapmış olan Jens yani Spahn arasından bir tanesi de şansöylü adaylığı için yarışabilecek. Çünkü onların daha çok şanslı var gibi gözüküyor Mark %30'a yakın aşağı yukarı bir destek elde edebiliyorlar mesela falan filan. Diğerlerini %10 mesela bir üstüne koyan bir şeyleri var aslında. Profilleri var. Bu arada arkada her türlü gürültü yapın. Ablama tekrar teşekkür ediyorum. Evet, radyoda sesler duyuluyor olduğu gibi. Tekrar çok sağ ol. <gülüyor> bu, bu arada. Aynen. Aynen. ...karşımda konsantrasyonumu bozmak için... ...her şeyi de yaptığı için sağ olsun. <gülüyor> ee, böylece... ...evet yani. Peki ee, şeyi de sormak istiyorum. Şimdi bu... ...çeşitli... ...bu son derece önemli tabii. Avrupa Birliği açısından da... ...büyük önem taşıyor Almanya seçimleri falan. Bu... Türkiye-Avrupa ilişkileri açısından Doğan Özgüden artı gerçekte ilginç bir evet. izledi, 14 Ocak tarihinde. sen de tabii ha. görmüş oldun. Yani şeyden bahsediyor bu HDP'ye karşı girişten e, kapatmalar. Yani Erdoğan'ın evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli evet. tehdit olarak tekrarladığı Bahçeli'nin derhal uygulatmak üzere harekete geçtiği HDP'yi kapatma skandalı gerçekleşir. HDP'li milletvekilleri de dokunulmazlıkları kaldırılarak tıpkı parti liderleri Demirtaş, Yüksekdağ gibi zindanlara atılırsa bu aynı zamanda Türkiye'deki sol muhalefetin ve Kürt direnişinin sesini Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Avrupa Birliği Türkiye Ortak Parlamento Komisyonu'nda ve diğer uluslararası parlamenter kurumlarda susturmak sonucunu verecektir diyor. Bu nasıl bir yani tam da yeni şeylerde başladı. Şimdi Kobane olayları dolayısıyla 6 sene önceki e, evet. pezlekeler hazırlamak üzere hazırlanıyor şimdi şeyde tanıdığımız milletvekilleri filan hatta bir de herkesin sevdiği bir doktor Şeyh Muz Gökalp bulunmadığı bir hastanedeki eylemlerinden dolayı neredeyse çok acayip. Katılmadığı bir kongrede yaptığı konuşmalar çalışmadığı hastanedeki çalışmaları nedeniyle terörden tutuklanan bir doktorun durumda evet. konuşuyordu. Ne olacak peki bu ilişkiler? Şimdi herhalde biraz e, dışarıda esip gürleme tabii içeride baskılar veya ve sıkıntılar hiçbir zaman bitmedi ama e, içeride ki e, işte dış politikanın iç politika malzemesi olarak kullanılmasının e, veya adlısı işte dışarıda böyle işte Yunanistan'ın savaş rüzgarları esti vesaire önümüzdeki e, günlerde biliyorsunuz haftalarda e, Yunanistan'la da istikşafi görüşmeler başlayacak Hı. ki istikşafi lafı zaten ürpertici bir laf bildiğiniz gibi. 2015'e gidersek o koalisyon görüşmelerine hiç bitmeyen e, ve son, sonunda e, büyük bir hüsran olan. Şimdi istikşafi görüşmeler özellikle İstanbul'da başlıyor. Yunanistan'ın do dolayısıyla deplasmanda olacağı. Yani genelde nötr bir yerde yapılmasını beklersiniz. Öyle olmuyor. İstanbul'da başlıyor bu görüşmeler. Yani Türkiye'nin avantajıyla başlıyor aslında. Dolayısıyla orada bir takım belki Avrupa Birliği ile ilgili gerçekten gelişmeler yaşanabilecek. E, o sırada herhalde iç taraf daha çok gündem olacak. Böyle bir hani dönüp dolaşıp e, işte adeta e, şey gibi, böyle bo, o, boş sandalyelerden hangisine kim oturacak falan filan gibi devamlı aslında bir kapışma yaşanıyor Türkiye politikasında. Ee, aslında dans eden ve oyunu oynayan da tek taraf var muhalefet tamamen işin dışına itildiği için ama e, <gülüyor> o sandalyelerde epey azaldığı için ekonominin e, getirdiği negatif tablodan dolayı e, iktidar belki e, oyununu bu sefer... Bu şekilde kuruyor gibi gözüküyor. Tabii bu arada e, Avrupa Birliği ile yaşanabilecek gelişmelerin de biraz önce de ondan bahsediyordum. Sınırı çok aslında e, kısıtlı. Çünkü artık iki tarafta birbirinden çok fazla beklentisi yok. İşte, Türkiye olsa olsa işte vize serbestisi, gümrük e, ki vize serbestlisinin önümüzdeki dönemlerde hiçbir anlamı olmayacak. Çünkü ancak oturma izniniz varsa şu an, Oturma izniniz olan ülkeye gidebiliyorsunuz Avrupa'da. Öyle istediğiniz yerleri de gezebilecek durumda kimse değil veya vatandaşı olmanız gerekiyor. Dolayısıyla ya ancak belli ülkelerden yani oturma izni olan ülkeler de ancak tabii Schengen sınırları içinde hareket edebilirsiniz. Mesela Almanya veya da Fransa'da oturma izniniz varsa bu çok başka Bulgaristan'da oturma izniniz olmaktan vesaire vesaire. Neyse böyle karmaşık durumlar var zaten. Serbest, biz servisinin o yüzden bir kalem geçelim. Olsa olsa gümrük birliğinin güncellenmesi söz konusu olabilir. Bu da zaten 40 yıldır yapılması gereken, 40 yıldır yani lafı gelişir ama uzun zamandır yapılması gereken bir durum. Böyle bir tablo var. Yani iki tarafta artık üyelik olmayacağını biliyor. Her şey ayan beyan ortada ama işte bu sefer gerçekten parçaları biraz toplayabilirler. E, bu arada zamanımızın da sonuna geldik. E, biz bu Avrupa Birliği işini önümüzdeki haftalarda da özellikle Mutlaka, çocuklar, evet. görüşmeler çerçevesinde e, konuşuruz. Tabi Almanya'daki bu şansölye e, adaylarının ilk elemesi sayılan Hristiyan Demokratların liderlik seçimini de takip etmeye sizler de devam edin. Tamam bitirirken ben de gelecek hafta e, konuşuruz ama bir sorum var olacak. Açık e, gazete ekibi olarak e, hangi takımı tutuyoruz? Onu gelecek hafta sen bize söylersin. Biz de ona göre hangi başbakan adayını destekleyeceğimizi. <gülüyor> Vallahi işte Hristiyan keşke... demokratlardan mı olacak? Bizim evet, o... <gülüyor> Zaten bir orada zor bir şeyle başlıyoruz. Hepsi erkek, hepsi beyaz adaylar çok son derece <gülüyor> sapına kadar. Dolayısıyla keşke, e, tabii ki bunların arasında bari eski çevre bakanı olsaydı Norbert Röntgen ama o da onu, pek şanslı o, gözüküyor. Onu haftaya konuşuruz zaten. Görüşmek dersiniz. üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin önüneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. açık gazde Arp Ulaga ile spor Günaydın Arp. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Günaydın. Günaydın Özgür. Spor dünyasında neler olup bitiyor, ne konuşacağız bugün? Şöyle, geçtiğimiz birkaç hafta konuştuğumuz bazı konuları geri dönelim istiyorum. Çünkü bazı gelişmeler oldu oralarda. Hani böyle bir bir takibi olsun onların. Birincisi, işte herhalde birey oldu bu tarihisteki şampiyonlar ligi maçında hakemin bir davranışı olmuştu işte. Futboldaki uççılık meselesi. Üççülük, evet. Takımlar sahipleri terk etmişlerdi falan. Son bir haftadır Türkiye'de iki örneğimiz var. E, i̇ki iki çirkin örnek. E, birincisi Gal biliyorsunuz e, e, Belanda var e, Fransız oyuncu, e, Fas kökenli. E, Galatasaray Disiplin Kurulu üyesi, Disiplin Kurulu yedek üyesi daha doğrusu Cem Emiroğlu olduğunu sorulan demiz bir kişi e, sosyal medya üzerinden hakaretlerde bulunduğunu. onu. E, herhalde Twitter ya da Instagram olsa gerek. E, oraya e, orada şöyle ifadeler kullandı. İşte bu bedevi ile sözleşme uzatılacak. Hoca o iki bedevi oynattığı sürece bu takımda hiçbir şey olmaz diye. ...ifadeler kullandı. Bu tabi herhalde yayıldı ve sonra... ...belanda bunu... ...bunların ekran görüntüsünü alarak... Instagram'dan bir... ...paylaşımda bulundu yani kesinlikle bu... E, ...kabul edilemez diye... Daha ...birkaç hafta önce... ...bir hakem... ...Negro kalemyesindeki olan diye tepki göstermiştik. Şimdi... ...Gaasay'ın bizzat üyesi hatta bir... E, ...resmi görevlisi... ...bir takım ifadelerde bulunuyor diye... E, Sanıyorum soruyu gördüğüme göre e, o, o kişi Galatasaray'daki görevinden e, istifa etmiş ve futbol federasyonu çabuk davrandı. İşte 45 gün, hak mahkum mahkumiyeti ve hak mahkum ve 32.500 TL para jalası verdi. <gülüyor> Bu birinci olay. İkincisi, belki daha çarpıcısı, Erman Toroğlu biliyorsunuz. E, işte eski hakem, e, Futbol yorumcusu yıllardır. 32 küsur senedir. Herhalde pazartesi günü olsa gerek Al Spor kanalında bir programa katılıyor ve e, o programda e, şöyle ifadeler kullanıyor. Bu Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen Teknik Direktörü aleyhine şöyle o teknik adam var ya tam tiyatro. Böyle bir tiyatro görmedim. Ben burayı ne zannediyor? Böyle çingenlik olur mu ya? Çingenelik. Affedersin Çinli nelik bu ifadelerini kullandı. Sonra ben o bölümü izledim de, seyin aspuru spikeri araya girmeye çalıştı. Hocam bu ifadeyi kullanmasak diye. Yok kullanın kullanın falan dedi. Sonra e, yani ha, yaprak hatayı anlayınca da. Ne diyeyim dilenci mi diyeyim dilenci mi falan diye düzeltmeye çalıştı <gülüyor> daha da kötü. Evet, evet onu da ben de seyredim hiç beceremedi evet. toparlayamadı evet. zaten. Daha da toparlayamadı herhalde. büyük bir tepki oldu tabii Türkiye'deki işte Roman bastı başta olmak üzere CHP ve AKP'deki Roman Milletvekilleri işte Özcan Purtçu sanıyorum CHP Milletvekili herhalde iki dönemdir mi Milletvekili o. Onların tepkisini gördüm sanırım işte Dava açmak için şikayetlikçisi de verler hakkında. Yani bu ASPOR'daki işte bir buçuk aydaki ikinci vakay herhalde. Aralık ayı başında da başka bir ASPOR yorumcusu Galatasaray'ın Senegal oyuncusu için işte o cahildir herhalde ülkesinde timsah yiyor falan demişti. Ee, şey değişmiyor yani. İşte Paris'teki olay için buradan ayağa kalkıyor. İşte, e, üzerinden e, yaklaşık bir ay geçtikten sonra e, iki farklı olay mesela yani Türkiye'deki e, işte bir ceza verildi ama Neymar transfer olayıyla ilgili yani spor dünyasında ben bir şey görmedim. Mesela. E... Evet yani çok ilginç aslında bu anlattın. Çünkü daha önce bu işte Fransa Paris Saint-Germain'de olan olayda haklı tepki gösterdiğini söyle, söylerken de hepimiz hemfikir olduğumuz bir şey vardı. Türkiye'de bunun buna benzer çok şey yapılmakta ve yapılacaktır da diye. Yani burada bir riyakarlık görmüş olduğumuzu da konuşmuştuk. Şimdi tabii büsbütün ortaya çıkmış durumda. ya Acayip bir şey. Hiç bizi yanıltmadılar yani Türkiye'deki Türkiye'ye <gülüyor> <ırksızlarına gülüyor> evet, doğrusu. Fakat ben bir de şeyi sormak istiyorum ya bu Bedevi niye küfür oluyor? Yani şimdi Wikipedia'ya bakıyorum mesela yani 4 milyon nüfusu olan Bedevi kabileler yani Sudan'da, Cezayir'de, Suudi Arabistan'da, Irak'ta, Ürdün'de, Libya'da, Mısır'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suriye'de, Yemen'de, Kuveyt'te, İran'da, Fas'ta, İsrail'de Lübnan'da her yerde var. Ya yani Bahreyn'de, Katar'da, Filistin'de, Umman'da. E şimdi <gülüyor> niye bu küfür oluyor? Aslında bunu çingene kelimesi içinde söylememiz lazım. Aynen, Ya Çingene olmak, halkı yani roman biliyorsunuz uzun senedir roman kelimesini kullanıyorlar Türkiye'de. Çünkü çingene kelimesini özellikle Türkçedeki işte çingenelik yapma, Çingenelik etme, çingene pazarlığı gibi dildeki olumsuz ifadeler sebebiyle hani roman kelimesi yerleşti halk için. Ee, onun da bir olumsuz bir anlamı olmaması lazım. Tıpkı de olduğu gibi ama ifadede işte nedir o Galatasaraylı disiplin kurulu üyesi? Hani Arapları küçümsemek için öyle bir terim kullanıyor mesela. Yani daha doğrusu Galatasaray'daki e, Fransız olup da Kuzey Afrika kökenli oyuncuları küçümsemek için böyle bir kelimeyi tercih etmiş. Evet, koyu Mesela. renkli olanları yani. Evet. Yani ırkçılık kol geziyor her tarafta aslında. Peki. iki tane de burada pozitif örneği. Örneği değinmem lazım. Hep kötü şeyleri söylüyoruz. Yani son haftalarda denk geldiğimi de okuduğum. Birincisi şöyle The Undefeated diye bir spor haber sitesi var. Yani yaklaşık bir de oldu herhalde. Orada bir böyle uzun e, uzun haber çıktı. E, WNBA, kadınlar NBA'de oynayan altı oyuncuyla e, böyle soru cevapla daha doğrusu anket gibi bir şey yapmışlar. E, bir haber yapmışlar. E, o, bu altı kadın basketbolcunun, siyah basketbolcunun e, üçü hala Türkiye'de oynuyorlar. ya yani Daha doğrusu Amerika'daki alışkanlık şöyle WNBA, kadınlar NBA. Yazın oynanıyor. Bu oyuncular yazın Amerika'da oynuyorlar. Kış sezonunda da Avrupa'ya geliyorlar. Yani yılı böyle iki takımda birden oynayarak geçiriyorlar. İkiye bölüyorlar. E, oyuncuların üçü Türkiye'de oynuyor hala. E, bir de daha önce Türkiye'de oynamış. E, şimdi bu oyunculara bir sürü soru olmuştu. E, Avrupa'daki işte yemek, adetler, işte otomobil kullanımı falan e, şeyler gelmiş mesela. Tabii. Hepsi siyah olduğu için. Yani ırkçılık meselesi de gelmiş, yani 6 öncünün mesela biri bile Türkiye'de, Türkiye'yle ilgili bir şikayet yok bu konuda. E, hiçbir şikayet söylememişler, e, başlarına gelen bir olay yok. Pozitif, halbuki mesela Güney Kore'yle ilgili, birazsa Polonya, Rusya'yla ilgili, Çin'le ilgili e, kötü örnekler var. E, bilhassa işte Polonya'da yol yürürken basketbolcu, şimdi hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Dört biri. Arabadaki gençler camdan çıkıp işte tipik böyle maymun sesi falan çıkarıyorlar. İşte Güney Kore'de sosyal medyadan hakarete uğramış bir başkası. Ee, Türkiye'yle ilgili böyle bir şey yok. Hatta işte İstanbul'daki yaşamla ilgili pozitif şeyler var. Yani uzun yollarda tabii Türkiye e, siyah kadın basketbolcular oynama geliyorlar. Yani, yani hatta İstanbul'u işte, ablaları diyeyim yani daha eski kuşaklar Hani hep tavsiye etmişler, yani İstanbul'un mutlaka gidin. Yani mesela İsrail'i çok övüyorlar, hani yaşam tarzı açısından. İstanbul övülmüş, mesela Doğu Arupalı'yla ilgili falan şikayetler var. Tabii ve şu an e, röportaj yapılan e, oyuncu adam Elizabeth Williams, Botaş dönüyor Adana'da, Botaş takımında. Jasmine Thomas, Fenerbahçe'de oynuyor, inanılmıyorsam. Kama Smalls, Kayseri'de oynuyor ve daha önce oynayan Kalya da Cooper, o da yine sanıyorum Botaç'ta, Adana'da oynamış. Hani farklı şehirlerde oynayan oyuncular. Hani bir pozitif örnek buydu. Hiçbir şey yok. İkincisi, herhalde haftaya inanacaktır. Ben, Anton Ferdinand, eski bir İngiliz futbolcu, daha doğrusu, iki sene önce bıraktı. Ağabeyi çok meşhur, Uriel Ferdinand. Onunla bir röportaj yaptım. Ee, Futbolların sitesine inanacak. Ee, onun içinde olduğu bir belgesel yayınlanıyor, yayınlanıyor. Yani yayınlandı ama online platformdan yayınlanmaya devam ediyor İngiltere'de BBC üzerinde. O mesela ırkçılık röportajın ana ekseni ama Ferdinand bir yılda Türkiye'de geçirdi bu arada. 8, 8 yıl önce. Ee, ben şeyi de sordum. Hani, Türkiye'de başına hiçbir şey geldi mi? Hayır. En ufak bir şey bu konuda Hani siyah bir oyuncu çünkü. Başıma bu konuda en ufak bir şey gelmedi. Türkiye'de hiç böyle bir şey hissetmedim dedi. Bu olumlu örnekleri de ekleyeyim bu arada. Les Ferdinand değil miydi adı? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok, Les Ferdinand'ın kuzeni bu Anto Ferdinand. Ha, ha Anton Ferdinand. yani, yani e, herhalde uzak kuzenler. Yani Les Ferdinand'dan herhalde 20 yıl gençtir. Yani Anton kaç yaşında? Demek ki 36 falan herhalde. Lesfer'den 50'lerinde artık. Evet ben şeyden hatırlıyorum. Gençliğimden. <gülüyor> tabii, tabii tabii. Doğru hatırladınız. Doğru. Yani kuzenler ya da uzak kuzenler. soyadları aynı. Ama işte Les'ten kaç yıl sonra? Yani 25 yıl sonra o da bir sezonu daha doğrusu iki ayrı sezonun yarısını şeyde geçirdi. Türkiye'de geçirdi. Sonra bir, sözleşme, bir takım başka sorunlar çıktı sözleşmeyle ilgili. Dönmek zorunda kaldı 2014'te. İşte 2019'da da futbolu bırakmıştı. Duygusal bir belgesel yani. E, bazı YouTube, bir YouTube kanalında var. E, The Racism and diye yani Başına gelen İngilizce'de gelen bir hikaye anlatıyor aslında. Ama ben röportaj yaparken şeyi de sordum. Türkiye hatta Doğu Londra'da büyüdüğü için e, tabii e, Türk kökenli göçmenlerle de çok yakınlığı olmuş. Yani Türk kültürünü iyi bilen hatta Türkçe anlayan, Türk yemeklerini tanıyan birisi. <gülüyor> Bayağı sıkı fıkı yani Türk kültürüyle <gülüyor> Onu söylememiz lazım. Evet, olumlu tarafını da söylemek iyi oldu. Peki, devam edelim. Neler evet. var başka? Ee, sonra evet. şöyle konuşmuştuk. Hatırlarsanız biraz üstüde bu Lukashenko yönetimine karşı, karşı protesto olarak atılan sporcuların işte gözaltından olması bir takım Kovuşturmaları uğramasını konuşmuştuk hatırlarsınız. Evet, evet. Ee, o konu da aslında birer kadar oldu. O da bir gelişme oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi e, aynı zamanda Beyaz Rusya e, Olimpiyat Komitesi'nin başkanı olan Lukashenko'nun üyeliğini askıya aldı e, bir süre için. Yani herhalde bir soruşturma aldılar. O soruşturma devam edene kadar da üyeliği askıda ama... Bu hafta Lukashenko'nun tek görevi bu değilmiş. Aynı zamanda galiba ülkesinin önemli sporlarından biri olan Busaki Federasyonunda da başkanıymış. Ee, dünya... Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, aynı zamanda Uluslararası Busaki Federasyonu daha doğrusu Uluslararası Busaki Federasyonu başkanı olan e, İsviçreli Başkanı, Uluslararası Federasyonu'nun onu bu hafta ziyarete gitti. Ee, i̇şte dendi kendi askıya alınmıştı ama orada şu yanıt geldi hani Beyaz Uslu Olimpiyat Komitesi başkan olarak değil ülkesinin federasyon başkanı olarak <gülüyor> görüşmeye katıldı. O yüzden ha, o ya, bir aykırı O zaman tamam canım. Evet. Yanlış <gülüyor> anlamışız. Bu, e, oradaki, bu, oradaki Ben tamam. de bir şey sorayım bununla tamam. şimdi aklıma geldi e, bu bir şey problemi, siyasi problemi olan Liderlerin spor yaptıkları alanlar ya da sporla ilgilendikleri alanlardan da bazı uzaklaştırılmaları gibi bir durumun bir örneği de Trump'ın meşhur golf şeylerinden uzaklaştırılması gibi şeyler olmuş değil mi? Golf şirketleri de Donald Trump'ın artık şeyini yapmayacaklarmış. Yani şöyle sanıyorum işte Florida'daki meşhur bir golf tesisi var. Onun bir de İskoçya'da var. Evet. İnanılmıyorsam ama bu şeyleri e, İskoçya'daki tesis herhalde bu Golf Major turnuva denilen yani tenisteki Grand Slam'e tekabül eden dört büyük turnuva var. Evet. E, yani onun üçü ABD'de yapılıyor. Biri e, Büyük Britanya'da. Sanıyorum onun için kullanılan bir tesis aslında. İskoçya'daki herhalde işte onun için kullanmamak beraber falan aldılar. Yani her sene farklı adı yapılıyor zaten. Herhalde orada hiç yapılmayacak ya da uzun bir süre yapılmayacak. Öyle bir karar aldılar bildiğin kadarıyla. Amerika'da bazı golf tesislerinden destek almayacağını, onun hatta golf oynama partiler filan yapmasına da izin vermeyeceğini söylemiş bazıları. Yani çok detaylı bilmiyorum haberi ama ilginç bir geri dönüş bazı şirketlerden de görülüyor. Bir hobisi vardı adamcağızın onu da elinden evet, aldılar ya. <gülüyor> bir, hobisi dedi, bir hobisi dediğimiz kaç, bir yıldan uzun bir süreyi mi ne geçirmiş golf oynayarak. <gülüyor> Ve çok uzun bir zamandan söz ediliyorlar. Evet, i̇şte, i̇şte orada düşünebiliyor çünkü. <gülüyor> evet doğru. O yüzden. Toplantılar Peki. önemli toplantıları da orada yapıyor galiba. Peki Trump demişken o zaman geçen haftaki değil mi bir haftayı biraz geçtik. evet. D D.C'deki, Kapitoli'deki saldırı ile ilgili e, ilginç bir gelişme var tabii. Ee, bilmiyorum farkında mısınız? Saldırganlar arasında bir de olimpik yüzücü çıktı. Hayır, onu atlamışız. Öyle ya. mi? Tamam. Ee, Amerikalı 3 olimpiyatta mücadele etmiş. 2000 Sydney, 2004 Atina'da 2008 Pekin olimpiyatlarında mücadele etmiş. 2 altın madalyalı yüzücü Clint Keller saldırganlar arasında tespit ediliyor ve işte o bir em, ana salon mu, ana giriş mi böyle baya kavganın dövüşün olduğu bir hol var. Onların birindeki şeyde de tespit edilmiş. Çünkü e, boyu 1.98 ve üzerinde Amerikan mil takımın montu var. Maskesi falan da yok. Yani tespit etmek kolay olmuştur. <gülüyor> Herkesten uzun. Ben izledim görüntüleri yani. Kabak gibi meydanda tabii çünkü oradaki birçok kişi, işte gaz maskeli var, başka tür maskeli, yani yüzünü örten bir sürü kişi var. Yani böyle değil, üstelik işte şapkası yok ve hakikaten çok uzun boylu diğer herkese göre ve muhtemelen 10 küsür yıl önce Amerikan İzmir Federasyonu'nun kendisine verdi, işte böyle, ne diyeyim, petrol yeşili mi, böyle bir koyu yeşil mont var üzerinde, USA yazıyor, hani tespit etmek mümkün değil. Keller şu anda 38 yaşında yani 2008 olimpiyatlarından sonra sporu bırakmış ve Colorado Springs'te emlakçılık bir daha doğrusu emlak ajansında çalışıyormuş uzun bir süredir. Hani sosyal medya paylaşımlarından Trump destekçisi olduğu anlaşılıyormuş ama hani yine bu haydut eylemin içinde olması şaşırtıcı. İşte ABD Yüzme federasyonu hemen açıklama yayınladı. Yani 2008'den beri Bizimle herhangi bir boy yok. Sporu bıraktıktan sonra fedasyonumuzun parçası olmadı diye açıklama yayınladı. tabii Tabi suçlama herhalde var hakkında. Bu arada işte bu kimliği tespit edilir edilmez. Amerikan medyalarında, televizyonlarında sosyal medya paylaşımlarını silmiş. Çalıştığı ajanstan şeyi çıkarılmış herhalde CBC portesi ama sonra istifa ettiği bilgisinde ben hangi ABC'de duydum öyle bir ifade de var yani o elmek ajansında ee, ama çok ilginç durum yani mesela 2004 Atina Olimpiyatlarında 4x200 serbest takımda yüzüyor ünlü Michael Phelps'in falan takım arkadaşı aynı bayrak yarışında yarışıyorlar ve son adam olarak yüzüyor 4x200'de ünlü Avustralyalı Ian Thorpe'u Geride bırakmayı başarıyor. Daha doğrusu önde alıyor son adam olarak ve e, onun geçmesine izin vermiyor. Altın madalya kazanıyor e, 2004 olimpiyatlarında. E, İlgili bir şekilde işte bu, geçen haftaki bu olaylara karışmış oldu. Yani Suslamalar sor, soruşturmadan sonra hakkının ne olacak bilmiyorum tabii onu göreceğiz. Herhalde e, soruşturma, aklında soruşturma devam eden ya da işte mahkemeye çıkarılacak. Çok sayıda kişi var anladığım kadarıyla. Onlardan biri de böyle bir sporcu. <gülüyor> evet, çok kaygı verici aslında bütün bunlar. Yani geleceğe bakışını yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, dünyanın gidişatı açısından böyle bir sporcunun bayağı cinayetlenebilecek şeylerle de faşist silahlı saldırının bir parçası olması bayağı düşündürücü yani. Eee evet. Yani izlediğim videonun bir, herhalde bir dakikalık video yani. O işte anca dikkatli bir göz onu şey yapabilir zaten. E, yani tanıyan birisi. Orada mesela hani böyle bir en azından o kısımda vurma eylemi herhangi bir şey yok ama o itiş-kakışın ortasında duruyor. işte videoda. Bu arada bu hani bu, bu, bu, beyaz bir yüzücü tabii. Bu, bu vesileyle Amerika'daki genel olarak yani sadece spor olarak değil hani yüzme eylemindeki Genel ırklar arası genel fark da ortaya çıktı yani meğerse tabii e, havuzlara yani eskiden öyleymiş ama hala havuzlara siyahların erişiminin kısıtlı olması sebebiyle mesela birçok siyah yüzme bilmiyor Amerika'da ve yüzme sporunda da siyahların sayısı çok kısıtlı sanıyorum Amerika'daki insansı yüzücülerin yüzde bir buçuğu sadece siyahmış. Ee, yani 1,4 hatta, Amerika'daki siyahların nüfus oranı %13 iken, e, lisanslı yüzleri sadece 1,4'ü yani olması gereken onda biri kadar evet. siyah yüzücü var, çok düşük ve düşük. hakikaten böyle birkaç eski röportaj örneğine denk geldim, i̇şte NBA'deki ünlü basketbolcular, röportaj diyorlar ki yani ben yüzümü bilmiyorum, yanındaki de ki ben de bilmiyorum, yani çok sık rastlanan bir olaymış meğerse yani. Bir sürü ünlü basketbolcunun çocukluktan gelen sebeplerle mesela yüzme bilmemesi, bir arkadaşının boğulmuş olması falan gibi galiba hatta Michael Jordan mesela, üniversitedeki bir arkadaşı galiba bir arkadaşı, havuza düşüp boğulmuş gençlik döneminde. Bu yüzden hani onun da buna karşı bir antipatisi, korkusu falan var bundan yani Yine ilk ayrımıyla buradaki e, şeylerle olanaklarla ilgili bir Ayrım söz konusu açıkçası. Ee, bu eyleme katılında zaten beyaz yüzücü bahsettiğimiz. Ee, peki bir son örnekte herhalde bunu konuşurdu. üç Üçer mi oldu? İranlı güreşi yatırılarsınız. Navid Afkari. İran'da. Aa, evet. Çok ee, müşürlü. Evet. idam edilecekti. Onu konuşmuştuk. Biz, biz konuştuktan herhalde ertesi günü galiba idam edildi maalesef İran'da. Şimdi bir ikinci güreşçi var. Bir aşağı yukarı bir on günlerde konuşuluyor. Mehdi Ali Hüseyini e, Andimeshk kentinden İran'ın e, 2015 yılında bir kavgaya karıştı ve kavga'da birini öldürdüğü gerçekte tutuklanmış e, yani iddialara göre yine ağır işkence altında ifade veriyor ve suçunu itiraf ediyor ve idam cezası alıyor bu şeyden sonra ifadeden sonra ya bugünlerde onun da yine idam edilmiş söz konusu. Yani öyle ulusal çapta değil ama bölgesel çapta derecelere girmiş bir güneşçi. Şu an 29 yaşında demek ki oluyor olduğunda herhalde 24, 23, 24 yaşlarında. Ee, onun yani bu idamının durdurulması için uluslararası bir çağrı oldu İşte bu global atlet gibi uluslararası sporcular gitleri çağrılar yaptılar. Ee, bir müdahale olması işte uluslararası spor örgütlerinin, kurumların, federasyonların eee müdahale bulunması için işte hayırada hangi federasyon yani işte, uluslararası bir sporcu değil sadece bölgesel düzeyde kalmış çok bir şey yapamıyoruz çaresi geldi. Galiba İran Güreş Federasyonu başkanının da araya girmek istemiş ama işte, geçen sefer Navid Afkari'de benzer bir durum olmuştu. Yani uluslararası çağrıya rağmen Önce bir süre haber alamamıştık, sonra güreşçinin idam edildiği haberi gelmişti. Şimdi Mehdi Ali Hüseyin için yani benzer bir durum söz konusu. Bilmiyorum. İşte bu e, çağrı bir yankı olur mu, bir e, şey olur mu bunun? E, en azından idamın durdurulması için bir faydası olur mu istemiyorum. Ama bir eski sporcunun da hayatı tehlikede yani İran'daki doğru hukuk sistemini de mek herhalde çok mümkün değil. Ee, bilemeyiz tabii hani olayın olup olmadığını gerçekten. Ee, ama yine böyle bir durum. Söz konusu İran'da. Evet. Bunca e, zamandan beri idamdan idamın önleyici bir etkisi olduğunu hala düşünüyor olmaları ibretlik bir hal almaları düşünen, düşünen ülkeler, insanlar ve hükümetler olduğunu görmek ürkütücü tabii. Yani herhalde değil mi? Dünyadaki idamları yoğun olarak uygulayan zaten çok az ülke var yani. Suudi Arabistan, İran, Çin geliyor aklıma. Ve Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Yani zaten herhalde yüzde seksenini dünyadaki idamları bu dört ülke yapıyordu inanılmıyor. Rus, Rusya'da çok uzun süredir galiba durduruldu idamları. Yani bir on yıl kadar galiba yani ceza hala yürürlükte olmasına rağmen uygulanmıyor inanılmıyorsam. Ama bu bahsettiğimiz dört ülke çok büyük kusurunu uyguluyorlar herhalde. Evet özellikle, özellikle yani Donald Trump gider ayak hızlandırıcı değişiklikler yaptı kendisi gitmeden önce. E, yıllardır ölüm, Death Row denilen yerde ölüm idam edilmeyi bekleyenlerin bulunduğu yerdeki şeyleri hızlandırdı. Hatta kurşuna dizme gibi şeyleri de yeniden devreye soktu. İlaç bulunamayan yerlerde ilaçla idam edilememiş. Yani korkunç bir tablo ve uygulandı. Mesela 70 yıl sonra ilk defa bir kadın öldürüldü. Zihni durumu bozuk olduğu ispat edilmesine rağmen öyle raporlara rağmen işte böyle şeyler oluyor ama konumuz spordu değil mi? <gülüyor> evet yani ABD'deki rakamlar evet Lamont da bir şey yapmış çünkü araştırma yapmış orada gördüm. Yani Tüm ABD düzeyinde de değil ama federal hükümet düzeyinde uzun süredir en fazla e, infaz edilen idam sayısı var galiba. Yani eyaletlerde evet. herhalde düşmüş rakam birçok eyalette durduğu ya da şey olduğu için kaldırıldığı için. Ama federal düzeydeki rakamda bilmiyorum çok eski bir tarih vardı. Evet, ee, evet. Ondan beri en yüksek rakam olması lazım. Evet çok evet. parlak bir notayla bitiremedik bu <gülüyor> sporu ama inşallah günün birinde spor programında spor konuşmayı başaracağız <gülüyor> ama. Neyse <gülüyor> çok... i̇şte bunlar hepsi onun bir parçası. <gülüyor> ben bu geçen 2-3 ayda konuştuğumuz bazı konulardaki gelişmeler olunca hepsine tek tek değinmek istemiştim. Evet, evet, böyle var. böyle bir, bir tur yaptık. Sanıyorum bu haftalık tamam gördüm. Notlarımı bitirdim. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek ha, üzere. Haftaya ha, görüşmek üzere. Art Ulagay'la spor. Programın ardından bir ara vereceğiz. Şimdi saat tam 10. Sonradan da bir cuma günü son yarım saat 25 dakikayı da kullanarak elimizde kalan haberleri Abi analizleri ufacık değerlendirmeye çalışarak bitireceğiz. Birazdan giriyoruz. Açık Gazete Radyo Açık Gazetesi onun. saat 10.05 hatta 6, onu 6 dakika geçiyor. Odeta dinledik, dinlemeye devam ettik. Daha doğrusu birkaç haftadan beri yapmaya çalıştığımız gibi 90 yaşında olacaktı. Odeta Holmes asıl adı 31 Aralık 1930'da doğmuş ve 2008'de hayata veda etmiş. Önemli bir hem şarkıcı müzisyen hem de sivil haklar savunucusu, aktivist. Ee, önemli bir şey ve o onun led belinin blues müni bluzcu led belinin take this hammer al bu çekici götür e, şeye, işçi başına ve benim gittiğimi söyle ben gittim peki kaçıyor muydu diye sorarsa e, ben kaçıyor mu diye sana sorarsa uçuyordu dersin diyor Peki gülüyor muydu derse, ağlıyordu dersin diyor kaptana, yani işçi başına. Ve bana şey vermek istediler diyor, Mısır Koçanı ve Molas işte böyle toz topraktan oluşan bir şey yedirmeye çalıştılar beni. Ama benim haysiyetim var, onurum var diye giden ilginç şarkılarından, blues şarkılarından bir tanesini size çaldık. Ve şimdi devam ediyoruz. Evet, bir... İsterseniz bir video paylaşımı var. Onunla devam edelim. 19 Ocak etkinliklerinin tanıtımları devam ediyor. Hrant için adalet için.org sitesinin kurulduğunu 19 Ocak'ta saat 14.45'ten itibaren canlı yayınlar gerçekleştireceğini sabah açılışta söylemiştik. Şimdi yarım saat kadar önce yeni bir video paylaşıldı. Bu sitede Sık sık 19 Ocağı kadar paylaşımlar, her gün paylaşımlar yapılacak. Tilbe Saran ve Mustafa Avkıran'ın seslendirdiği bir dakikalık bir video, çağrı videosu yayınlandı. İsterseniz onu dinleyelim şimdi. Gebildik mi? Giremedik galiba. Giremedik galiba evet. Evet. Bir... O zaman şimdilik haberlerle o zaman devam edelim. Evet şimdi e, Covid'de ilgili birkaç ilginç haberimiz vardı. E, parası olana İngiltere'den Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'a her şey dahil aşı turları olduğunu söylüyorlar. Çok ilginç bir şey. İngiltere'de bir şirketin zengin müşterilerine ister Birleşik Arap Emirliklerine isterse Hindistan'da lüks aşı tatilleri düzenlediği ortaya çıkmış. Bu da artık gezegenimden insan manzaraları ve Alis Diyarı'ndanın en son örneklerinden biri olması beklenir. Yani e, şöyleymiş bir şirket e, bayağı şey The Telegraph gazetesinin haberi bu e, Pfizer aşısı için özel randevular alarak üyelerinin %20'sini Dubai ve Abu Dhabi'ye göndermiş Oxford AstraZeneca aşısı içinse bu hafta Hindistan turları başlıyormuş harika değil mi şirketin adı şey Knightsbridge Circle. Kurucusu Stuart McNeill diye bir adam. Bu yeni lüks aşı seyahati programının öncüleriyiz. Güneşli bir yerdeki bir villaya birkaç haftalığına gidiyorsunuz. Aşı dozlarınızı yaptırıyorsunuz ve sertifikanızı alıp geri dönüyorsunuz. İnanılmaz ben, gerçekten. Ya hakikaten yani ne diyeceğimi bilemedim. Bu villalarda yüzme havuzu varmış, özel şef varmış ve temizlik görevlileri de varmış. Tamam mı? <gülüyor> Yani o, e, o arada yalnız Covid kapanlar olursa çok güzel haber konusu olurlar. Ya <gülüyor> kimse bahsetmez bile. <gülüyor> Müşterilerin son birkaç haftada Birleşik Arap Emirlikleri'nde Pfizer ve Sinopharm aşısı yaptırdığını... ...dozların arasında 21 günlük fark olması gerektiğini söylemiş Macne. Bugün Hindistan'da AstraZeneca ile görüşmelerimiz gayet olumlu geçti ama... Hindistanla Birleşik Krallık arasındaki vize süreci zor olduğu için... Başka Marrakeş'te bir klinikle anlaşabiliriz demişler ve müjdemi isterim 40 bin sterlilik tatile aşı dahilmiş. Oo 40 bin sterl bu 40. bir Covid ekonomisi oluştuğunu e, şey yapmak lazım herhalde e, görmek lazım çünkü biz daha ilk aylarda da veriyorduk ultra zenginler ultra zenginlerin harcamaları artmış işte sığınaklı e, da, adalarda e, villa Alımı muazzam artmıştı. Ee, özel jetlerde ciddi bir artış, kiralama ve satışında artış gerçekleşmişti. Şimdi de aşı turları başlamış. Evet, müthiş bir şey yani bu. Öte yandan da çoğu maskesiz yüz binlerce Hindu'da kutsal gördükleri Ganga, Ganj nehrinde toplanmışlar. Hacada yüz binlerce kişi Kumbh Mela Bayramı'nda Ganj nehrine girmek için Haridvar kentinde toplanmış Hacı adaylarının çoğunun Sosyal mesafe kurallarına uymadığı Maske filan da takmadığı görülmüş Bu da ayrı bir gene gezegenimden insan manzaralından gime girecek Bir e, durum yani Evet bu girme e, Ha İsveç'te de Sen sözünü ettin galiba ama Büyük bir rekor sayı çıkmış yani zaten tuhaf bir şekilde pandemi stratejisini öteki ülkelerden, İskandinav ülkeleri veya başka ülkelerinden farklı bir strateji kullanıyordu. Herkes kendi işini kendi görsün diye hiç kapanmalar falan olmayan ama e, geri tepti. Bu sürü bağışıklığı gibi çok da kötü bir adı olan bir şey. Evet e, Ve şey demiş yani Şimdi büyük bir rekor kırmış. Covid-19'dan ölümlerden tek bir günde e, ölüm rekoru kırılmış ve toplam ölüm sayısı da 10 bini aşmış durumda. 351 kişi 24 saat içerisinde ölmüş. Çarşamba günü'nün tabi şeyi bu sayısı bu. Ama 10 milyon kadarlık bir ülke'den söz ediyoruz. Türkiye 80 küsur. E, milyon 200'ün altındaydı e, ölüm sayısı. E, 351 çok yüksek bir rakam tabii 10 milyonluk bir ülke için. Evet şimdi bu e, şeye girebiliyor muyuz? E, sanırım Feryal'den henüz ses yok. E, bence biz biraz daha devam edelim e, haber vermeye. O bize haber verecektir video hazır olduğunda. Olmadı çıkışa doğru gireriz. Evet. Peki neyle devam edelim? Boğaz içinden bir gelişme var mı? Evet, Boğaz Üniversitesi'nde mücadele devam ediyor. Ben de mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Öğrencilerin sosyal medya hesaplarında Boğaz Üniversitesi bileşenler meclisini kurmaya çağrı diye bir örneğin dün paylaşım yapıldı. E, kampüsün her işinde sen varsın, Bileşen Dayanışması'nda sen de olmalısın e, demişler. Kayyuma sırtını dönen herkesi yüzünü Bileşen Dayanışması'na çevirmeye davet ediyoruz denmiş ve bir tür Bileşenler Meclisi yani herhalde öğrenci kulüplerinden tutun da akademisyenlere ve diğer çalışanlara kadar herkesi böyle bir meclis içerisinde e, birleşmeye e, çağıran bir e, metin hazırlamışlardı. Ee, bir metin daha e, paylaştılar e, dün. Şimdi ona bir hızlıca bakmaya çalışıyorum. Ee, ha, 8, 8 Ocak Cuma günü okulumuzda kurduğumuz sandıkla okulun tüm bileşenleri olarak yaptığımız referandumun sonucunda da somut talebimizi bütün kamuoyuna göstermiş olduk demişler. Çünkü Cuma günü gerçekten okulun kampüsüne bir sandık koymuştu öğrenciler ve e, rektörü isteyip istemediklerini Kendileri oynamışlardı seçimin sonucunu açıklamışlar 917 e, evetle Boğaziçi Üniversitesi rektörü demokratik seçimlerle bel belirlenmelidir demiş e, oy kullananlar 917 evet bir hayır çıkmış <gülüyor> bir kişi de e, bu şekilde belirlemeye gerek yok demiş. Bunu e, duyurmuşlardı. E, ardından da itiraz etmiş. E, bir kişi evet. itiraz etmiş. Muhtemelen hayır diyen di, diye düşünenler zaten e, herhalde sandığa gitmiyorlar. Belki normalde daha fazla da olabilirmiş evet, Olabilir tabii. E, ve yine e, bugünün programını açıkladılar dün. Yaptıkları e, sosyal medya paylaşımıyla saat 12'de. Yine nöbet başlangıcı var saat 12:30'dan itibaren Mine Eder ile açık ders e, gerçekleştireceklermiş e, kampüste e, saat 15'de Boğaziçi'li müzisyenler ile şarkılı eylemler gerçekleştirecekler biz de bunu takip ederiz e, belki Pazartesi yayınlarız bu şarkılı eylemleri 16'da ise Boğaziçi dayanışması meclis forumu çağrısı olacakmış Azabel bahsettiğim meclis e, herkesi meclis bileşenlerini birleştirmeye çağırmışlardı bunun forumu. Gerçekleşecekmiş. Evet, şimdi e, galiba bir internet problemi oldu ama düzelmiş olduğunu görüyoruz. Onun için de hemen şey yapabiliriz. E, duyurusunu yapmıştık zaten. Nurtartonk'un 19 Ocak etkinliklerinde katledilişinin 14. yılında Hrant Dink'i anmak başlığıyla ...Facebook üzerinden canlı olarak... ...yayınlanacak video konferans var... ...17 Ocak Pazar... ...18-20-21'de... ...ve bir de konuşmalar... ...ve müzik performansı... ...19 Ocak Salı günü de... ...Dur'de... ...19 Ocak etkinliği var... Şöyle ...o da 16 Ocak Cumartesi günü... ...Dur'de'ninki de... Ee, ...yani cuma, yani Cumartesi Dur'de'nin... E, hranting etkinliği var... Pazar günü Dongun yine hranting etkinlikleri olacak. İkisi de sosyal medya üzerinden izlenebilecek. Bir de 19 Ocak'ta yine anma var. O da yine online olarak gerçekleşecek. Evet bugünkü Nazım Hikmet anmalarını duyurduk da zaten ayrıca. Dünya şairini selamlıyor başlığıyla birçok etkinlik olacak bugün de. 3 bölüm halinde 15 Ocak Ataşehir Kültür YouTube hesabından yayınlanacak etkinlikler var. Onları da bir kez daha duyuralım. Artık bitirmek üzereyiz. Ve şimdi demin sözünü ettiğimiz Hranting e, e, çağrı, videosu. çağrı videosuna kulak verebiliyoruz. Sen İstanbul'un rüzgarında, Fırat'taki su zerresinde, Ararat'ın tepesindeki bulutlardasın. Sen Orta Doğu'da bir kız çocuğunun gözyaşında, Güney Amerika'da bir yerlinin nefesinde, Afrika'da bir çiftçinin alın terindesin. Sen aklın erdiği, gözün gördüğü, kalbin hissettiği her yerdesin. Sen daima buradasın ah barik. Tatlı Dilişi'nin 14. yılında Prant Dink'i salgın nedeniyle bulunduğumuz yerde ekranlarımızın başında anıyoruz. 19 Ocak Salı günü saat 14.45'te prant içinadalet için.org adresinde buluşuyoruz. Evet böyle işte. Ee, Mustafa Avkran'la Tilbe Saran'ın seslendirdiği çağrı videosuydu. Az evvel dinlediğimiz Prant'ın arkadaşları sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Evet, bu şekilde de bitirebiliriz. Erzurum'da kar duası olduğundan bahsetmiştik. İstanbul'da da kar yağışı olduğu çeşitli semtlerinde İstanbul'un söyleniyordu. Fakat benim bulunduğum yerde henüz tutan bir kar manzarasına rastlamak maalesef mümkün değil. Ama umudumuzu koruyoruz tabii. da çıkamıyoruz değil mi? Huludağ'da çıkamıyorsunuz. Hatta hiçbir dağda çıkamıyorsunuz. Çıkamıyor. Valilik izni almadan. Peki e, valilik izni almadan nefes alabiliyor muyuz? E, <gülüyor> onu da bilmiyorum ama size ilginç bir e, haber okuyayım. Bu da belki son şey olsun. Memleketimden insan manzarası dağlara tırmanmak için validen izin almak lazım. Ama Ermeni kiliselerinde kebap yapmak için... Ee, hiçbir izne e, ihtiyacınız yokmuş. T24'te ilginç bir haber. Germuş Kilisesi'nde Şanlıurfa'daki bir kebapçı mangal partisi düzenlemiş. E, harabe duruma gelmiş olan bir e, Ermeni Kilisesi bu. E, bu da memleketimden bir insan manzarası. Tabii çok tepki çekmiş. Garopaylan da e, bunu paylaşmış. E, üzüntülerini belirtmiş. Evet yani ürkçülüktan bahsederken böyle ayrımcılıktan bunlar da e, Ütüyü dikiyor üzerine tabii yani esas itibariyle. Ee, peki bir sorum daha var. Denize girmek için herhangi bir durumda varlikten, kaymakamlıktan izin alma şartı var mı? Bence karpuz kabı düşürmeyin akıllarına derim. Ee, belli olmaz çünkü yasakları nereye varacağı. Evet yani baya şaşkınlık verici... Haberler peş peşe geliyor ama şaşırma özelliğimizi de galiba e, yitirmiş bulunuyoruz. Peki bitirebiliriz artık. İyi bir hafta sonu dilerim. Çok e, yüksek sayıda etkinliğe de hazır bir ortamdayız. Ve... Gene de COVID şartlarında ilk defa olarak mesela e, Hrant Dink için e, eski Agos'un önünde e, toplanma imkanını da bulamayacağız. Ama e, online çevrim içi etkinlikler olacağını da duyurduk. Ben son evet. bir kez daha bu yarın gerçekleşecek durda etkinliğinde Fethiye Çetin'in de konuşmacı olacağını ve Hrant'ın arkadaşlarından Bülent Aydın'ın da konuşmacı olacağını duyurmuş olayım. Saat 17'de e, olacak bu online etkinlik. Evet bu şekilde bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gretzku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Maske takmayı unutmayın, mesafeyi korumayı unutmayın ve temizliğe de dikkat edin lütfen. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Good, mm -hmm. good, good, good, good k from the k